Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece çok önemli bir ders yapılacaktır. İtikat konularından dersimiz devam etmektedir. Hepimizi alakadar etmektedir. Dinimizle, imanımızla ilgilidir. Onun için başlamadan evvel mutlaka Birbirinizi haberdar etmenizi, herkesin Allah rızası için iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek kabilinden vazife yapmak üzere. Mutlaka iyiliği emretmelisiniz, kötülükten nehyetmelisiniz. Yoksa Allah en kötülerinizi başınıza musallat eder. Sonra en iyileriniz bile duası kabul edilmez. Hadis-i şerifini düşünerek bu vazifeyi yapmazsak çok büyük belalara çarpılırız. Onun için mutlaka biz şimdi anlatacağımız konular imanla alakalıdır. Herkesin bilmesi gereklidir. Ha ben inanmıyorum Müslüman değilim. Ona bir, bir şey diyeceğimiz yok. O Ahirette görür. Ama Müslümanım diyen herkesin ve dinini, imanını korumak isteyen ve iman üzere ölmek düşünen en büyük derdimizdir, dileğimizdir. Allah cümlemize, hüsnü hatime güzel sonlanan hayırlı akıbetler nasip eylesin. Amin. Onun için hemen birbirimizi arayalım. haberdar edelim. Bu dersler her zaman konuşulmuyor. Hele bu konu mesela Hemen hemen ben pek konuştuğumu hatırlamıyorum. On binlerce ders yapmışız. Bu kadar 30 küsür senedir. Bu konu çok işlenmemiş bir konudur. Ben tabii kitaptan sıralı ders takip ettiğim için... ...ders buraya geldi. İtikad Risalesi. Onu da soruyorlar. Arifan yayınlarından arayanlar buluyorlar. İtikad Risalesinden ama... ...ben izah katıyorum tabii bu şey kitapta yazanla... ...sohbet dili, konuşma şekli farklı olur. Yine de hem kitap bu temin etmek lazım... Ana maddeleri ezberleyebilmek için hem de bu dersleri dinlemek lazım çünkü dersi dinlemezsek bunları tam anlayamayız. Şimdi insanı dinden çıkaran sebepler nelerdir? Yani insanı Müslümanlık dairesinden çıkarıp kafirler sınıfına ilhak eden e, hususları anlatacağız. Çok önemlidir. Ne demek çok önemlidir? Bir defa insan selâhüm ben nefi ve cedehale iman. Üç şey kimde varsa imanın tadını bulur. Hadis-i Şerif. Bu üç şeyden biri en yekun Allahu Allah peygamberi her şeyden çok sevecek. E illa taala. Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Üçüncüsü de ven Gözü bakarak canlı canlı ateşin kenarına getirilip içine atılmayı, itilmeyi nasıl kerih görürse yanmak istemediği için nasıl geri geri kendini çekerse, ayak sürterse, İslam'dan sonra kafirliğe dönmeyi de öyle kerih görecek. Şimdi bir adam, ya şöyle konuşma kafir olursun, veya şunu yapma dinden çıkarsın dendiği zaman, aman çıkarsam çıkayım derse, bu adam dininin kıymetini bilmiş oluyor mu? Bu adam Müslüman olduğundan dolayı, efendim kendisinin, e, ne nimete mazhar olduğunu idrak etmiş o, o, olan biri midir? Onun için bu dine sahip olduk. Allah bizi İslam fıtrat üzere yarattı. Ana babamızın, vatanımızın, milletimizin de Müslüman olması bereketiyle elhamdülillah, İslam'ı hazmetmemiz, buluğa erdikten sonra da bu din üzere sebat etmemiz mümkün ve müessar olmuştur. E, niceleri Herkes İslam fıtratı üzere. Kul mevludu yuledu ala İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı yaratılış üzere doğar ama Fe sonra ana babası Yahudi ise Yahudiye, Hristiyansa Hristiyana, Mecusi ise Mecusi'liğe çocuğu çevirirler. Gerçi bunun ters teptiği yerler vardır. Yahudi anadan babadan doğup Müslüman olan veya Hristiyan olan, Hristiyan anadan babadan doğup Müslüman olan çoktur. Yahudilerden Müslüman olan azdır. Hristiyanlardan İslam'a dönen çoktur. Her günde yüzlercesi Müslüman olmaktadır. Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Amin. Ama e, tabii ki Müslüman anadan babadan doğup da kafir olan sayısıyla, kafir ana babadan doğup da Müslüman olan sayısını birbirine e, nispet edersek, yani Müslüman ana babadan doğup da kafir olan çok azdır. Bu da Allah'ın bize büyük bir nimetidir ki Müslüman ana babadan doğduk. Müslüman vatanda, memlekette, millet içerisinde büyüdük. Buluğa erdik. Bu din bize kolay geldi. Sevgili geldi. Mahbub oldu. Hiç bundan nefret etmedik. Haşa. Hiç bu dinden ağırlanmadık. Haşa. Belki tembellik yüzünden, abdestten, namazdan, gusülden Efendim kimi hanım kardeşlerimiz kapanmaktan sair e, şartlara riayetten e, geri durmuş olabilirler. Herkesin belli günahları olabilir. Ama bu asla inkar anlamında değildir. Helalı helal bildikten sonra, haramı haram kabul ettikten sonra, yapamadığı için de pişman olup üzüldükten sonra, Allah nasip etsin dedikten sonra herkes Müslümandır. Bu çok büyük bir nimettir. Çünkü insan imanını kurtarırsa, ahirete imanlı giderse, ne kadar günah olsa da şefaat erişebilir. Allah'ın rahmeti tecelli edebilir. Her türlü e, efendim rahmet vesilesiyle cehenneme uğramadan cennete de gidebilir. Ama hadi günah kadar cehennemde yanmak veya bir miktarlığına yanmak takdir edilirse o zaman da sonu yine cennettir. Çünkü imanını kurtardığı için. Ama imanını kurtaramazsa, kafir olarak görürse ki son nefes çok tehlikeli bir geçittir. O zaman hiç dönüşü yok. Hiç düzelmesi yok, hiç cehennemden çıkışı yok, ölmek de yok, yaşamak da yok. Cehennemde adam ne dirilebilir ne ölebilir. Can boğaza gelir, devamlı can çekişme azabı çeker. Ne çıkar ki ölsün kurtulsun, ne içeri girer ki bir rahat nefes alsın. Buna kimse dayanamaz. Onun için dinimizi muhafaza edelim, kafir olmamak için her türlü gayreti gösterelim. Bugünlerde de insanı kafir edecek nedenler çoğalmıştır bu televizyonlar, bu diziler, bu programlar, sinemalar, tiyatrolar, hatta belgesellerde bile Allah'a inkar noktasında, nübüvveti inkar noktasında, İslam'a hakaret noktasında birçok insanı kafir edecek fiiller, sözler, hareketler, davranışlar, tutumlar sergilenmektedir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eylesin. Bundan dolayı Şimdi bizim anlatacağımız konular dikkatle dinlenilmeli, herkes birbirini haberdar etmeli, Allah için bir insanın imanını kurtarmasına vesile olmak hedeflenmelidir. Mürted kimdir? Şimdi dinden dönen, isterse kafirlikten sonra Müslüman olmuş, sonra tekrar İslam'dan çıkmış, isterse direkt ana babasından, çoluk çocukluğundan itibaren, Müslüman olarak yaşamış, büyümüş. Sonra dinden çıkmış. Fark etmez. Müslümanken, İslam sıfatına sahibiken, dinden çıkması nedeniyle adama mürted denir. İrtidat yani. Geri dönme anlamındadır. Arapçası. Geri dönüş, cahiliyete dönüş, küfre dönüş, inkara sapmak. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İmandan çıkacaksak biz imandan Çıkmadan Allah nasip etmeden canımızı alsın, iman selametiyle alsın. Eğer devamlı söylüyoruz ve niyaz ediyoruz, Rabbimiz bizim imandan çıkacağımızı, mürtet olacağımızı, bizi dinden çıkaracak sözlerde, fiillerde, davranışlarda bulunacağımızı biliyorsa, kurban olduğum Allah'ımıza yalvarıyoruz. Bizi İslam nimetinden mahrum etmeden evvel canımızı alsın da Müslüman olarak ölelim. Kafir olarak yaşamakta ne fayda var? Bin sene ömrün olsa kafir yaşamak, cehennemdeki ateşini tutuşturmak, daha fazla yakmak demektir. Ama Müslüman olarak yaşadıktan sonra, insan bir gün bile yaşasa, bir saat bile yaşasa, Allah diyerek, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyerek, çene kapattıktan sonra, hiçbir zararı yoktur. Çünkü ileride sonsuz hayat, ve ebedi nimetler ve ahiret vardır. Bura geçicidir, ora bakridir, ora tercih edilmelidir. Onun için, ama Allah imanla yaşamayı nasip ederse, Rabbim cümlemize hayırlı uzun ömür ve güzel ameller nasip eylesin. Evet uzun yaşamaktan da efendim gocunmayız, rahatsız olmayız. Çünkü tuğba alimen talih ve hasbine ameli Ömrü uzun olup ameli güzel olanlara müjdeler olsun buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim İslam diniyle şereflenen bir adamın sonradan mürted olması için hangi sebepler ortaya konmuştur? Dört türlü sebep var başlıca. Detaylar Bazı sözler var insanı kafir eder. Bazı fiiller var yani iş, davranış insanı kâfir eder. İtikat var mesela inanç. Hiçbir şey konuşmuyor, bir, bir şey, hareket de yapmıyor. Fakat kafasında bir inanç var. Bu da kafir eder. Bir de şek ve şüphe. Şek ve şüphe de kesin bir karar vermemekle beraber acabalar. Ama bunu vesveseyle karıştırmayın. Yine bu sefer vesveselenirsiniz. Başlarsınız evham etme. Vesvese ayrı bir şey. Senin sağlam inancın var, şeytan gelmiş kalbine fıs fıs fıs bir şeyler söylemiş. Ahiret yok mu acaba, Allah var mı acaba, haşa. Bu kalbe gelen bir şeyden insan mesul değildi. Allah sığınılır, vesveseye karşı tedbirler, sohbetlerimizde anlatıyoruz. Ama mesele burada şudur, dillendirilen şekilde. Yani ben bunu şüpheleniyorum bu meseleden falan, namaz farz mı acaba? E bu zaten. Ha tamam, farz değil demiyor ama acabası da bu işin insan kafir eder. Şimdi bu noktada şek ve şüphe dediğimiz maksadımız budur. Şimdi sözler bakımından bunları maddeliyoruz. Hangi tür sözler? Mesela üluhiyetle ilgili sözler. Birinci madde. Bunun daha AB şıkkı var. Sonra nübüvvet, peygamberlikle ilgili sözler. Sonra Kur'an'la ilgili sözler. Bunlar sözler bahsindeyiz şu andaki dersimiz. Bu ders çok önemli bir derstir. Herkesin bunu böyle her şeyden evvel bellemesi, ezberlemesi lazım ki vartaya düşmesin bir. İmansızlık uçurumuna yuvarlanmasın. Şimdi Allah'ın Celleşani ve Celle Celal ilahlığıyla ilgili varlığıyla, birliğiyle, geçen derslerde anlattığım üstün sıfatlarla muttasıf olmasıyla, noksan sıfatlardan münezzeh olmasıyla ilgili eee cerhedici efendim olumsuz sözler maddeliyoruz diyelim A maddesi. Allah Teala'nın yüce zatı, üstün sıfatları, eşsiz fiilleri konusunda ilahlık makamı ile bağdaşmayan Tevhid akidesine zıt düşen, Allahu Teala'nın birliği inancına ters düşen sözler. Mesela, Allah'ın ortağı var dese bir adam. Sözden bahsediyor şimdi. Fiil, davranışlar bir dahaki kısımlarda anlatılacak. Bir adam dese ki Allah'ın ortağı var. Veya dese ki Allah'ın oğlu var. Veya dese ki Allah'ın eşi var. Mesela şimdi Hristiyanlar nereden gümledi? Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak yetmez ki. Çünkü Meryem, Validemize, Bakire Meryem'e, Aleyhisselam, bunlar Allah'ın hanımı diye bakıyorlar. Ee, İsa Aleyhisselam'a da babası yok diye, babası yok ama annesi var. Babası olmamak, Allah'ın oğlu olma icap etmez ki. O zaman Adem Aleyhisselam da olacak, anası da yok, babası da yok. Topraktan yaratılmış yani şimdi babası yok diye, anası yok diye. Allah'ın oğlu olmakla ne alakası var? Allah'ım şimdi durur, dura, durduğu yerde burada bir şey yokken nasıl ki ol dediğimi burada bir bardak olur. Bir, şimdi burada bir bardak görüyorsun ekranda diyelim. Burada bir bardak daha olur şimdi Allah ol derse. Aynı bunun gibi. Çocuğa da ol derse çocuk olur. Ana babaya ne gerek var? Bu sebepler alemindeyiz. Allah sebeplere bağlamış görünüşte işileri. Onun için bahar gelmeden çiçek bitmiyor. Ana baba birleşmeden çocuk yetişmiyor. Bunlar sebeptir. Yoksa Allah durup dururken yaratır işte. Adem aleyhisselam yarattı. İnne mesele Allah ki mesele Kur'an-ı Kerim ne diyor? İsa'nın durumu Allah katında Adem'e benzer. Kalık o Onu da topraktan yarattı, sonra ol dedi oldu, öl dedi öldü yani. Dolayısıyla Allah ne eksik? Onun kudretine göre ne şey zor gelebilir. Onun için Allah'a oğul istat etmek, eş istat etmek, efendim ortak istad etmek. Bunlar insanı kafir eder. Otomatikman dinsiz olur. Namazla kılsa, oruçla tutsa, istediği kadar hayır yapsın. Bütün yetimleri, dulları, miskinleri yedirsin, içirsin, giydirsin. Hiç fark etmez. Kafirlik ayrı bir şey. Amel ayrı bir şey. İyilik yapmak, yapmamak, namaz kılmak, kılmamak bunlar ayrı bir şey. İnanç ayrı bir şey. İnancın da ifadeleri biliyorsunuz sözlüdür. İnsan konuştuğuna bakılır. Kalbini de biz okuyamayız. Kalbini Allah bilir. B maddesi, ayet ve hadislerle sabit olan sıfatların inkarına götüren sözler. Mesela Allahu Teala'nın hayat dirilik sıfatı var mı? Var. Efendim Allah diri değil dese, kafir olur sıfatla ilgili. Diyelim ki ilim sıfat, Allah'ın bilgisi var mı var mı? Nasıl bir bilgisi var? Burada kaç ders yaptık bu konularda, flash tv ekranlarında. Vallahi alim, Allah her şeyi biliyor. Sen şimdi desen ki, e bunu ne bilecek ya burada biz bunu duvarın arkasında yapıyoruz. E kafir olur Allah'ın bilmeden bir yaprak düşmez diyor Kur'an. E şimdi sen bir sonbahar bir esti, bütün ağaçlardaki yapraklar döküldü bir anda. Bir de dedi ki, kurban olduğum Allah'ım şimdi. Dünyanın her yerinde bu kadar milyarlarca, trilyarlarca artık o kadar ormanlarca, katır trilyarlar belki. sayısını Allah bilir, bu kadar yaprak var. Bunların hepsinin ne vakit düştüğünü Allah biliyor. O da ki hadi de o kadar da değil. Ne olur bu şimdi? Kafir olur. Çünkü Allah'ın ilim sıfatını ne yaptı? Noksanlıkla vasıfladı. Ondan bunun gibi daha çok. allah Teala'nın işitme sıfatı, görme sıfatı, güç, güç, kudret sıfatı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yok ya bunu yapamaz. Efendim sevgilisinden ümidi kesmiş, bilmem ne efkarlamış, kafayı çekmiş veya ne yapmış, akıllı veya sarhoş neyse. Ondan sonra ya Allah Kerim Allah Kadir kardeşim ümit kesme ya bunu Allah da yapamaz be falan haşa bu işe Allah'ın da gücü yetmez bu iş öyle sarpa sardı ki bunu Allah da düzeltemez falan bu ne demek şimdi işte bu laflar adamı ne yapar kafir eder ümitsizlik neticesinde olsun yok efendim bunalım neticesinde olsun fark etmez ancak cinnet geçirirsen aklını kaybedersen deli, deli mesul değil ama aklın varken bu lafları konuşmak insanı dinsiz eder Rabbimizin bütün sıfatlarıyla ilgili efendim, ayetlerde ve hadislerde sabit olan, bakın genel 6600 küsur ayet var. Bu kadar yüz binlerce, milyonlarca hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızı neyle vasıfladı? Sen kalkıp bu sıfatı Allah'tan selbedersen, alırsan, alma kalkarsan, yok ya Allah'ın öyle sıfatı yok dersen, e sen Allah Celle Celal gördün mü, görüştün mü, ne biliyorsun? Peygamberden iyi mi biliyorsun? Vesile odur, aracı odur. Onun verdiği bir sıfatı sen nasıl yok dersin? Onun için hadisler meselesine dikkat edelim. Öyle rastgele bu hadis uydurma zayıf deyip de haşa ve kelle hadislerin kâra kalkmayalım. Tabii ki itikat konusundaki hadisler sıhhat derecesi araştırılabilir. Ama zaten sahih kaynaklar mevcuttur, bellidir. Allah'ımızın sıfatları da sabittir, hepsi kitaplara geçmiştir. Artık yeni bir araştırmaya lüzum yok. Bir daha çıkıp da keşif yapma lüzum yok. Zaten bunların hepsini alimler... 1000 1300 1400 senedir alimler bunları tespit etti. Bize yeni bir araştırma düşmüyor. Biz yazılanları anlamakla mükellefiz. C maddesi diyelim. Yaratıcıyı yaratılanlardan birine benzetme ifadeleri. Yani Rabbimiz Haliktir. Yaratan. Biz mahlukuz. Sonradan yaratılmış varlıklar hepimiz. Gökler yerler de sonradan yaratılma. Bunlara benzetmek. Allahu Teala'yı aya benzetmek. İşte şu aya bak ya Allah'a benziyor haşa. Veyahut da Allah ay gibidir haşa. Güneşe benziyor. Hani güneşi çok parlak görüyor, ışıldak görüyor da falan hani heybetinden göya met edecek. Öyle met olur mu? Met edeyim diye efendim zemme dersin. Sen şimdi adama ne baba adamsın desen met olur adam sevinebilir. Gerçi mesela insanlarda bile laftan lafa fark var yani şimdi adama affedersiniz öküz gibi desen tokatı yersin icabında. Ama tosun gibisin desen o sevinir. İkisi de hayvan ama yani şimdi laftan lafa fark var. E sen şimdi işte adama baba desen adam sevinebilir. Ama Allah'a baba dediğim mi gavur olursun. Niçin? E çünkü e, baba olmak, e, çocuğu olmak demek. Çocuğu olmak kendinden bir parça ayrılmak demektir. Allah parçalanmaz. Allah'ın misli yok. Leyseke misliği şey. Velem yekülleh küffeneat kulühe okumuyor musun? Dengi yok, eşi yok, nazır yok. Ehad bir demek. Çocuğu olan bir olur mu? Hanım'ı olan bir olur mu? o? Artık ortaklaşıyor. Kendi cinsinden ortaklar oluyor. Böyle bir şey Allah'ın, Allah, Allah Teala'nın cinsi yok ki. Onun cinsinden bir şey yok ki. Haşa. E hal böyle olunca o baba demek sövmek olur. İftira olur. Ama şimdi sen insanda bunu met etme sıfatı olarak görebilirsin. Allah hakkında bu zemme gider. Yani tenkit sayılır. Bunları bileceksin. Kardeşim ben Müslümanım demekle anamdan babandan doğma Müslüman olunmaz. Gelenek göreneğe göre Müslüman olunmaz. İlim lazım. Talebul ilmi ferizatun ala kulli ve müslime. Her Müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farzdır. Hangi ilim? Coğrafya değil ki. Coğrafyayı bilmeyen haram işliyor? Onun ehli var. Öyle herkes coğrafya bilemez ki kardeşim. Ben mühendislik bilemem ki. Mimarlık bilemem ki. Farz değil ki bu. E tabi ki farzı kifaya kabiliğinden düşünürsek o zaman da köprüyü kim yapacak? tabii ki mimar olsun adam ama bu birinin yapmasıyla benden düşer herkes mimar mı olacak ama herkes Müslüman olacak ben olmuyorum beni alakadar etmez her Müslüman olan da itikadını bilecek Müslüman mısın? neye inanacaksın? neyi inkar edeceksin? bileceksin Allah'ın sıfatlarını bileceksin nereden gavur olurum, nereden dinden çıkarım bu sözleri, fiilleri bileceksin sen buna mecbursun i̇şte bu ilmin tahsili farzdır Namaz farsa bir adama namazı kılacak kadar ilim tahsili ilme hal bilgisi farzdır. Namaz farsa sana bilmeden nasıl kılacaksın? Bunu kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim tahsili farzdır buyururken. Yoksa genel manada tüm ilimlerin, faydalı ilimlerin isteyen öğrenebilir. Ama herkese farz hain değil. Onun için sen yemeden, içmeden, uyumadan, evlenmeden, doğmadan, doğurmadan önce şunları oku bir öğren. Evleniyorsun, çocuk doğuruyorsun... Elfaz-ı küfür nedir? İnsanı dinden çıkaracak söz nedir? Onu bile bilmiyorsun. Ondan sonra Allah kökte diyorsun, parmağını yukarı kaldırıyorsun aşağı. Onlar da fiili davranışlara girer. madde madde anlatacağız. Bu dersler çok önemli. Bundan sonraki konularımız. Mesela Allah'ı yarattıklarından birine benzetmek. Celle celal. Bu da insanı kafir edici sözlerdendir. Ne gibi? İşte ne dedik? Allah'ı insana benzetmek. Efendim, Allah'ın yüzü var benim yüzüm gibi demek. Yok öyle Allah'ın eli benim elim gibi demek haşa. Allah'ın eli diye bir şey yok. Kur'an'da yedullah Allah'ın yedi diye geçer. Yet eldir ama orada Allah hakkındaki mesele etten kemikten parmaktan oluşan bizim gibi uzuv değildir. Orada kudret Allah'ın gücü temsil edilir. Nasıl ki sen gücünü elinle gösteriyorsun tak mı çakıyorsun veyahut da tutuyorsun kapıyorsun götürüyorsun. El bir güç sembolüdür. O noktada kudretle tefsir edilir. Yoksa Allah'ın eli var deyip de böyle de gösterip de benim elim gibi dese ne olur? Kafir olur. Dolayısıyla yaratıklarına veya onların bir cüzlerine, parçalarına Allah'a benzetici ifadeler insanı kafir eder. Biz sizde burası şimdi külli kaideleri, temel kuralları anlatıyoruz. Yoksa bunları detaylandırıp misallendirecek olursak bunun misalleri yüz binlere, milyonlara çıkar. Onları da bizim vaktimiz el vermez. Aklımızda erişmez o kadar misal vermeye. Dolayısıyla biz size ana kaideleri söylüyoruz. Siz onu kıyas edeceksiniz. D maddesi. Üluyete ait herhangi bir hususu alaya alan sözler. Yani Allah'la ilgili bir konuyu alaya almak. Dalgaya almak. Allah'ın gücünü alaya almak. Mesela zalimin biri, kitapsızın biri kalkıp dese ki efendim ya kardeşim Allah takdir etmeden bir iş olmaz. O da dese ki Allah takdir etmese de ben yaparım. Bak şimdi, yani Allah'la alay ediyor, haşa. Böyle zorba, zalim, efendim bazı lider konumunda insanlar olabilir, krallık, mırallık, insana böyle bir kendini şımart, firavunlar, karunlar, ne oldu bunlar? E, Nemrutlar, şeddatlar, bunlar hep o gücü görünce kendinde, firavun ne dedi, ''Ya Rabbü küpüle hala, bensin en büyük Rabbinizim.'' falan demeye başladı. Dolayısıyla insanın nefsinde böyle bir dikilme, Allah'a karşı gelme şey vardır zaten. Her insan kendi nefsinde ben, ben, ben, ben, kendini böyle Allah ortak gibi haşa. nefsi huyu budur. Allah aklımızı, ruhumuzu galip getirsin de nefsi mağlup etsin. Yoksa nefis, herkeste olan bir nefis var. Kötülüğü emredim. O nefis bir dikildi mi, en Müslüman adam bir de bakarsın gavur olmuş yani. Allah'a karşı geliyor. Çünkü nefis herkeste var. Biz onu ıslaha çalışıyoruz. İslam onun ıslahı için gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, Allah'ımızın sıfatlarıyla ilgili, efendim, Allah efendim denizdeki bütün balıkları ne bilsin? Yok efendim bu kadar milyarlarca, trilyonlarca sinek var. Allah bu kadar sineğin kanadını bilir mi ya falan? Alaya almak. Bunlar insanı kafir eder. Şimdi nübüvvet, peygamberlikle ilgili konulardaki elfaz-ı küfür. Bunlar da peygamberlerden birinin diyelim risaletini reddetmek. Mesela desek, Adem aleyhisselam peygamber değil. E, Kur'an'la sabit. Kafir olur. Yunus Aleyhisselam peygamber değildi. Ayetle sabit. İnkar etse peygamberlerden birini kafir olur. Peygamberlerle alay edip getirdikleri vahiy yalanlayan ifadeler. Mesela Efendimiz ve bir ayet getirmiş, bir vahiy getirmiş. Böyle de şey mi olur? Onu inkar etmek. Resulullah Aleyhisselam bir şeye haram demiş. Böyle haram mı olur? Niye yasak olsun bunlar ya? Bu zamanda lazım. Ayetteki, hadisteki çünkü vahiyin Kur'an'ı da peygamber getirmiş. Bunları ne yapmak? Ee, ama bu ekseri hadislere yöneliktir. Çünkü Kur'an'la ilgili bölüm önümüzdeki derste gelecek. Dolayısıyla hadis-i şerifler, mütevatir hadisler. Tekçal yaşıyor diyor, hadis-i şerif. Müslim'de geçiyor, cesase hadisi. Bir adada diyor, e bu kadar 1400 senedir yaşar mı? Daha çıkmamış. İnsan ne diyorsun sen ya? sayı hadis bu ya. Sen peygamberin ifadesini nasıl yalana çıkarırsın? İsa aleyhisselam inecek. Yok efendim inmeyecek. Bu mütevatir hadis. Nasıl bunu inkar edersin? Mehdi çıkacak. E bunu nasıl inkar edersin? Bunlar vardır. Bunları inkar etmek... İnsanı kafir eder. Ondan sonra efendim, peygamberleri kötüleyen, küçümseyen, onlara dil uzatmayı ifade eden sözler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında mesela, peygamberimiz de efendim düşkünmüş, yok cimriymiş, yok fakirmiş, haşa. Peygamber de mağlup olmuş, harpler kaçmış, haşa. Böyle bir şey olmadı zaten. Ama böyle bir şey dese, insan kafir olur. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac, cihat gibi ibadetleri, Peygamber Efendimiz nasıl öğretti? Öyle kabul edeceksin. Bunun aksine beyan, insanı kâfir eder. Zekat kırkta birden verilecek. Yok efendim kırkta beş. Böyle şey olur mu? Geçen de biri çıkmış komünist gibi. Efendim öyle şey olmaz. Yediğin içtiğinin dışında hepsini vereceksin. Öyle olur mu ya? Kırkta birden verilecek. Efendim namaz beş vakit değil. Namaz beş vakit değil olur mu ya? Beş vakit olduğu tevatürle sabit. Yani namazı kabul ediyorum ama üç vakit. Üç vakit dese kâfir olur. Namaz beş vakit. Beş kere kılınacak. Efendim, bir adamın görüşünü peygamberin görüşünden üstün tutmak. Bu adam peygamberden daha iyi söylemiş. Veya bu adam beni peygamberden daha iyi rehber, önder, lider. Peygamberimizden ileri geçirmek. Haşa. Ondan sonra, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, diyelim son peygamber. Yok son peygamber değil, yine peygamber gelecek. Rasuldür de nebi gelebilir, nebi gelmez de rasul gelebilir. Bunlar hep adamı kafir eder. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem hem son nebi hem son rasul. On sonra gelmeyecek. İsa Aleyhisselam gelecek. O peygamber olarak inmeyecek. Efendimize ümmet olarak inecek. Zaten peygamberlik dönemi bitmiş onun. Ama o peygamberdir ama o vasıfla inmeyecek. Onun için çelişki getirmez. İnşallah önümüzdeki derslerde Kur'an-ı Kerim'le ifadeli sözler, İslami ilimlerle ifadeli sözler madde madde halinde zikredilecek. Mutlaka bu dersleri takip edelim, kaçırmayalım inşallahü Rahman. Değerli izleyiciler, Cüppel Ahmet Hocayla sohbetimize başlıyoruz. Bugün bu bölümde ağırlıklı olarak Sizden gelen soruları hızla ve olabildiği kadar çok sayıda cevaplamaya çalışacağız. Ve hemen izleyici sorularıyla başlıyoruz hocam. İlk sorumuzu soralım size. Bir izleyicimiz şöyle demiş. İki sorun var hocam demiş. Birisi dua kaderi değiştirir mi? İkincisi ilkiyle çok alakasız. Mantar hastalığı için kına üstüne dua okuyup yaraya sürülmesi batıl inanç mıdır? Şimdi o ikiden başlayalım. O kolay. Öbürü detay ister. Kına, sür, yani bunlara batıl inanç da demeyelim. Ama e, böyle bir ayet hadiste de olan bir şey değil. Ama batıl demememizin sebebi e, mesela Fatihatül Kitab lima kuretle, Fatiha niyetle okunursa diyor. E, bu gibi ad şerifleri e, ele alırsak, zemzem ne niyetle içer? Mav zemzem lima şuribele. Esinlik adam zemzem içerken diyelim Boyumun uzaması için dedi çocuk. Ya bunun için batıl inanç diyemezsin. Çünkü hadis diyor ki ne niyetle içersen. Burada da Fatih'a ne niyetle okursan gibi. Kur'an, huz El Kur'an maşit el maaşit. Ama tabii bu Fatih'a değil de kına burada Yok karşısında. yok, üzerine bir şey oku, dua okuma var diyor. Tabii üzerine ben meseleyi dua. kına olarak görmüyorum. Kına onu şey bilir. Yani attarlar şunlar bunlar yarıyorsa o bizim alanımız değil. Ne yarar ne yaramaz. Ama e, üzerine bir şey okunur mu meselesine gelince... Fatiha gibi, işte, İhlas-ı Şerif gibi genel manada şifa alacak şeyler her hastalık için okunur. yani. Batıl demenin bir lüzumu yok. Şimdi batıl deyince de şöyle, aman yapma haram günah yavrulusun gibi de milleti şey yapıyorlar. Tabii bunu bir uzmanına da sorması lazım. Kına, Yarar mı mantara? O, ayrı, o bize alakadar etmez. Evet. Orası bize alakadar etmez. Ama böyle gelenek görenek koca karı şeyi dediklerimiz şeylere de batıl demenin de bir lüzumu yok. Niye batıl demenin lüzumu yok? Çünkü bunların din ya, bağlayıcılığı yok. Dinin bir bunda ayet hadiste geçmediği zaman bir şey. Biz buna bir emir var, sünnettir, müstahaptır diyemeyiz. Diyemedikten sonra senin özgür alanına kalır. Sen de bunu yaptığın zaman da biri de kalkıp haramdır haramdır? o da onu diyemez işte. Ben bunu demek istiyorum. Yani oruç babaya gidiyorlar, işte Ramazan'da ilk iftara açıyorlar, sirkeyle bilmem ne bile... E şimdi bu farzı vacip diye değil, sünnet değilmiş. edep değil. Yani dinle alakası yok. Ama öbürü de ona yapmayın bunu işte şirkete düşersiniz. E senin delilinde niye şirkete düşsün? Yani burada değil de iftarı gitseydi başka bir yerde atsaydı. sirkeyle değil de pekmezle atsaydı bilmem ne yani. yani ne işte oluyor yani? Orada oruç babanın himmeti e, şefaati. Himmet, tamam himmet filan, istenir. İşte e, genel manada işte. Bu konuda da itirazlar var i̇tirazlar yani. İtirazlar var ama bunlara batıl Batıl dendiği zaman insanı günaha sokacak manasında bir batıllığı yok. Ama ayet ve hadiste yeri olmadığı için dinde bir efendim şeyler, teklifler sınıfından birine girmez. Ama batıl denmesi de şimdi ben biliyorum batıl denmesi hurafe dendiği zaman bir şey yapmayın günahkar olursunuz gibi algılanıyor. Bu algı da yanlıştır. Niye batıl olsun yani? Fatiha okuyorum, şura mağarada elimi tuttum, Fatiha okudum. Ne ne batıl. Yani batıl denmemeli. Ama buna da bir dini kılıfta vermemeli mesela. Bu iyidir, sünnettir, müstahaptır. Bunu da dedim mi, bu da delil ister. Dengeli olmak lazım. Öbürü de... Asır mesela, zor soru, öbürü. Öbürü zor soru. Ama... Kader konusu. Kader konusu yalnız. Dua kaderi değiştirir mi? Değiştirir mi? Hadis-i şeriflerde... Sahih hadisler, Tirmizi'de falan da geçer. ''Lâ yaruddül kaza illet dua...'' ''Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir.'' Ömrü ancak ana babaya iyilik arttırır. Şimdi halbuki bunlar kesinleşmiş kararlardır. Herkesin kaderi, yazısı, eceli, rızkı, mesela anne rahminde çocuk oluşurken melek girer, mayalar şeyi, suları, yaratıldığı topraktan bir parça. Artık onlar cüz'i meselelerdir böyle atom gibi küçük şey. Gözle görülmeyebilir o toprak ama... Alındığı topraktan bir maya yapar ee, ve allah Teala o meleğe vahyeder. Daha çocuk yeni oluşacağı zaman. Yaz. Ya Rabbi ne yazayım? üktüp yaz. Rizkavu. Ölünceye kadar ne yiyecek? Ve ecelevu. Ne zaman ölecek? Ve şakı sa'id sonunda imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek? Yani sa'idlerden mi olacak, bedbaht mı olacak? Yaz. Bu burada yazılır. Aslında bu burada yazılmıyor. Bu ta ezeli ilimde yazılmış. Ezeli ilim demek geriye ne kadar gitsen evveli yok. Çünkü Allah'ın başı başlangıcı yok, ilminin de başlangıcı yok. Sen yaratıldıktan sonra ne zaman dünya hayatına çıkacaksın, ne zaman teklif aleminde bulu ereceksin, bulu ermeden mi öleceksin, bulu erdikten sonra ne kadar yaşayacaksın, bu zaman zarfında ne ameller edeceksin. Hepsi kaderdir. Başımıza gelen her şey yazıdır. Bunu çok inkar ederler, ilahiyatçılar çok inkar eder, mutezile mezhebi inkar eder. ehl sünnettin sünnetin çok hassas olduğu ve el sünnetin farkının bariz olduğu konulardandır. Kullen Yusui ben Ali hamkete bollawlene. Habibim şöyle ki Allah'ın yazmadığı şey asla başımıza gelmeyecek. Ayet ketebe yazdı yani. Allah'ın yazdığı şeyden başkası başımıza gelmeyecek. Yine ma musibetin fil ard ve bir musibet ursa don efendim sel efendim sahir, yani mahsullere veya canlarınıza bir e, musibet ursa. Yok, kanser, bilmem hastalık. İllafi kitap, bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Min kabli enbraaha. Burası önemli. Biz o canları da yaratmadan, o toprağı da yaratmadan önce. Yani senin yaratılmanla da başlamıyor yazı. Daha toprak yokken, dünya yokken dünyada hangi arazi, hangi mevsimde ne afet vuracak? Ya Japonya'daki deprem, tsunami. Ya ora yaratılmadan atıyorlar çok ama 10 milyon yıl 20 milyon yıl 100 milyon yıl ben öyle o kadar ayetlere hadislere uymuyor yani Adem Aleyhisselam'dan bu yana 7 bin sene kadar bir tarih tespit edilebiliyor yani Adem Aleyhisselam'dan evvelde cinler 2 bin sene dünyada oldukları olsun bir 8-10 bin sene ondan da belki dünya bir zaman evvel vardı düşünelim ama böyle milyonlarca yıl yani ayetlerde hadislerde gö görünen bir şey değil hiç Tabi yok derken de ayette hadiste ona zıt bir şey bulursak o vakit daha net konuşuruz. Bunlar yanlış konuşuyor diye de. Şimdi onu da göremediğimiz zaman ama insan için yarattım diyor. Yani insandan evvel de bir imtihan cinler geçirmiş. E, bunlardan evvel mükellef yoktu burada. E, mükellef olmayınca da bunun yaratılması mükellefiyetsiz falan bir hikmet olarak düşünüldüğünde boş kalıyor. Bir açıklık kalıyor ama Bunlar da ilim ispat etmez yani. Belki yarattı da milyon sene boş tuttu yani. Şimdi ona da bir şey diyemem. Çünkü Ayet-i şu ana kadar çok da böyle hemen o konuyu bildiğim için reddetmek için bir şey bulsam, ha bu buna zıt düşüyor diyeceğim. Bu gelmedi, önüme rastlamadı. Dolayısıyla ama şimdi bu toprağı yaratmadan diyor, bu mühim değil Allah için. Yani 10 bin sene evvel olsun, 10 milyar sene evvel olsun. Yaratmadan evvel yazmıştım diyor. Dolayısıyla kaza ve kaderin değişmeyeceği, sabit oluyor. Mesela Feyde aca ecelü geldiği zaman la tehru'nun bir an bile geri kalamazlar. Ve önce ölemezler. Bunlara bu ayet cenazelerin üzerinde yeşil örtünün üstünde bu ayet yazar. Evet. ümmetin ecel. Her ümmetin eceli var. Ma ümmetin ecela ma Toplum olsun, fert olsun, ecelinden ileri geri yapamaz. Ecel bazı toplumların da bitiş süreleri var, toplu helak var mesela. Onlar da süresinden önce olmaz. Sonraya da kalmaz. Birçok ayet-i kerime yani Burada maibetleri sırrı... he, benim nezdimde söz değiştirilmez. Bu ayetlere bakılırsa böyle. Ama hadis-i şerifle ayet çelişir mi? Çelişmemesi, Çelişmemesi mi? lazım. Ki sahih hadis bu. E, hal böyle olunca e, buna izah getirmek lazım. Yani bunlara ne diyorlar mesela? E, bu husustaki yazılan eserler şerhu müşkilil aser gibi İmam Tahavi'nin anlaşılması müşkil ve zor görülen eserlerin, yani eserdeki hadis ve rivayetler kastediliyor. Bizim Türkçesinde eser kitaba diyorlar da. Hadis ve rivayetlerin müşkil hadis ve rivayetlerin halli, çözümü diye kitaplar var bizde. Bu mesela bu hadisler bu, bu tip hadislerde şerh gerekiyor. Yani diyor ki لَوْ <gülüyor> Kur'an الْقُرْآنَ ف۪ي اِحَابْ ف۪مَّ Kur'an bir deriye konsa o deri ateşe atılsa yanmaz. Adam da kalkıyor hemen bir Kur'an'ı deriye sarıyor, atıyor. Yanıyor. Yanınca da bunu da imanı yanıyor. <gülüyor> diyor ki vay anasını adet sakat. Halbuki adet sakat değil. Orada maksat diyor, insan deri. Eğer bir insanın bir derinin içinde Kur'an varsa diyor, ateşe girse yanmaz. Yani hafızı Kur'an, hamili Kur'an bizzat cehenneme atsan cehennem haya eder diyor yani. Şimdi bunu tabii o şekilde tefsir etmezsen hemen bir denemeye kalkarsın. E, müşkil konuların şerhi lazım. Bunun için de binlerce, on binlerce şerh yazılmış eski alimler tarafından. Yeni bir şey keşfetme de yok. Dolayısıyla bu hadisin izahında yalnız bu hadisi ayetten de destekleyen bir şey bulmamız lazım yani. Bu kadar ayete bir hadisle de e, izah getirmek kalkamayız. Ayetleri kayıtlayamayız bundan. O zaman bir ayet var. O da çok buna hadis-i şerife uyuyor. Ne diyor? Estaizu billah, yemhullahi ma'isha. Allah dilediğini siler ve Yusbit dilediğini de sabit bırakır. Yazdım ama diyor. Yazdıktan sonra dilediğimi silerim. Dilediğimi de sabit bırakırım. Şimdi bu ayete göre silme mahvu ispat. Biz silmet şeyi ayet Kur'an'da geçiyor. Silme payı var. Kaderi değiştirme anlamında değil. Çünkü o zaman Allah evvelden bilmiyordu. Sonra bir olay gelişti. Allah'ın ilmi değiştiye girer. Allah'ın ilmi değişti dediğin anda küfre gider. Demin onu anlattık. Allah'ın sıfatlarını yaratılanların sıfatlarına benzetme ifadeleri elfazı küfürdendir. İnsanı dinsiz, kitapsız yapar. O benim bilmediğim bir şey hakkında kararım olur, yazım olur. Bir şey zuhur etti mi ben onu bozarım, silerim ederim. Neden? İlmim değişmiştir. Bir hadise gelişmiştir, bilgim değişmiştir. Vasiyetlerde olur, şurada olur, burada olur. Çocuğuna bırakır. Ondan sonra çocuğu bir kızdırır. Ondan sonra ve bu eder değiştirir. şuna bir şey bırakmıyorum der. Mesela. En evden onun... Ama işte o zuharata tabii evet. önceden düşünülmüş, planlanmış. Değil. Öngörülmüş i̇şte değil. allah Teala ki ilmi ezelidir. O ki bilgisi yanılmaz. O ki o dua edecek mi, etmeyecek mi, sadaka verecek mi vermeyecek miyi biliyor. O zaman ezeldeki yazı niye siliniyor yazılıyor? Burada ince müşkil bir nokta gelir. Burada kullara bir teşvik yapılmak için ve kullar bilmediği için, ezeldeki kendi hakkındaki yazıyı, kulların kendisi bilmediği için, kulağa şunu yap denilmiştir. Bu Allah'ın ilmini değiştirecek değildir. Çünkü Allah-u yapıp yapmayacağını da bilmektedir. Mesela, ömrü ancak iyilik artırır. Bir çocuk anne babasına iyi davranırsa, bunun, evvela şunu demeden hiçbir şey çözemeyiz, iki tane kaza kader levhası vardır. Bunların biri muallaktır, askıdadır, biri mübremdir. Mübrem kesinleşmiştir. Değiştirilemez. Bu şimdi anayasanın değiştirilemezleri var. Onu bile tüsyatlar değiştirelim, değiştirelim demeye diyor. başladı yani. Ama Allah'ın şeyinde öyle bir komisyon yok yani bir heyet. Allah Celle Celaluhu kalkacak da fikir verecek haşa. Onun için Allah'ın değiştirilemesi değiştirilemez. Yani hakikaten değiştirilmesi. Teklif bile edilemez. O zaman bu müspet divanda yani mübrem divanda ne yazılmış? Yazılmış ki Ahmed'in ömrü 100 sene. Bir de altta muallak var. Bu evliya'nın falan gördüğü Levi Mahfuzu gördüğü de şöyle oldu da böyle keramet haktır. Evliya'nın gördüğü muallak askıdaki levhadır. Tabi o da büyük iş. Ben askıdakini de göremiyorum ki. Demek ki fark var yani şimdi o zaman ne fark etti demeyelim şimdi evliya Allah'ın farkı çok büyük. O askıdakini görmektir keşif ister. Hani manevi bir şeydir. Peki yazılmış gibi Ahmet'in ömrü 100 senedir. Anasına iyi bakarsa, babasına iyi davranırsa, sadaka verirse, muhtaç olduklarında el kol vurursa. Kötü davranırsa 60 senedir ömrü. 60'da gidecek. Şimdi böyle iki levha var. Sana da bu hadis bildirilmiş. Niye bildirilmiş? Keşvik için. Sen şimdi arka planda senin hakkındaki ömrünün ne yazıldığını biliyor musun? Hayır. Sen bilme Bilmediğin için seni teşvik ediyor bu. Niye teşvik ediyor? İyilik yapma teşvik ediyor. Sen de bunu bilmediğin için diyorsun ki ben amelle mükellefim. Ne yazılmış ne yazılmamış beni alakadar etmez. İyilik yapmak zaten faydalı. Her türlü faydalı. O halde ne yapalım? Biz iyi davranalım anamıza babamıza. Bu sefer muallak askıda ki değişir. Nereye değişir? Değiştiğimi mübremdeki kesin karar oraya yansır. Yani askıdaki niye değişir? Bu çocuk iyi davrandı ana babasına. Çünkü orada şartlı. 60 veya 100 arasında iyi davrandı 100 olsun. Ama nereye İzham gitti bu? Böyle. E, nereye gitti bu? E, esas yazıdaki zaten biliniyordu iyi davranacağı. 100'e kesinleşmişti, bağlanmıştı zaten 100'e. Ama böyle bir askı var. Bu hadislerden de anlaşılıyor. Ayetten de istediğini siler. Siler dediği askıdan siliyor. Ana levhayı silmiyor. Zaten ayetin sonunda buna işaret ediyor. Ne diyor? Yamhulla ma şa ve Dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ve indehu ummül kitap. Ama değişmeyen kitabın anası aslı lev i mafuzun. Asıl kaynağı Allah'ın özel katındadır. Oraya muttali olamıyor melekler. Melek de göremiyor oradaki ne yazılmış ya. Veliler de oraya muttali olamıyor. O, o orada zarfın takdimi var bir de Arapça bilenler bilir, ancak onun nezdindedir, indindedir ümmül kitap, kitapların aslı annesi, e şimdi orada ne demek istiyor, silinme payı olan bir yazı var, bir de hiç değişmeyen ana levha var hal böyle olunca bunu böyle anlarız ama burada bize ne deniyor, sen bilemezsin senin hakkında ne yazıldığını, o halde duadan aciz kalma, kaderi ancak dua geri çevirir. Ne demek? Askıdaki yazıda efendim, değişikliği ancak dua yapabilir. Ömrü ancak o da onun bir misali zaten. Ömür de kaderin bir kısmıdır. Onu da bir şey bilir. ömrü de ancak iyilik artırır. Yani ne şunu Kazaların, yanlış anlamayın. Sadakaların e, için, sadakaların yine bu e, kabilden. Mesela ne buyuruyor? Eiddulil bela'i du'a. Belalara karşı dua hazırlayın. Hadis. Herhalde hakim müstedrekte geçiyor. Bir, bir hadiste acayip bir hadis. Ne diyor? İnne dua vel bela le'atelicen la'imil kıyam. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Dua yerden çıkar. Yani ağzından çıkıp semaya yükselir. Çünkü Mevlamız haşa mekandan münezzeh gökte değil ama kabul sahası semadadır. Yani divanlar, dosyalar, illiyin gibi kayıt yerleri yukarıdadır. Dolayısıyla İleyyas Aydülke'li muttayyib hoş kelimeler, dualar, cikiller ancak ona yükselir. Ona yükselir derken yine orada, o yukarıda da ona yükselir. Değil, Eli sünneti güzel anlamak lazım. Onun emrettiği yere yükselir. Yani ki semadır. Sema cihetidir. Dua yükselirken adamın başına da bir bela yukarıdan aşağı iner. Yani ama o dua varsa, karşılığında diyor, dua varsa onu kapar havada. Yani ne gibi işte şimdi çıktı ya füze atıyor, onun savarı varsa onu imha diyor yolda, inmeden aşağı. Aynı bunun gibi anlarsak dua kalkan gibidir. E, tabii dua kalkan gibidir. Kalkanın da tabii bir de sırrı var tabii yani helal yiyeceksin ki duan kabul olsun. Efendim, yalan konuşmayacaksın ki duan kabul olsun yani. Dua, dua müftahı, göğün anahtarıdır ama anahtara diş lazım. Buna da iki diş lazım. Eklül halal sıdkül makal. Helal yiyeceksin, doğru konuşacaksın. Yalan konuşanın, haram yiyen duası reddolur. Bu sefer ne oldu? Kalkan var ama delik. Adam delikten sana bir şey sokar. Kalkan delik olmayacak. Kalkanı deldirmedikten sonra dua kalkandır. Ne yapar? Bela inerken kapar. Bu da hadis-i şerif bunlar hep. Anlaşılıyor ki belayı dua geri çevirir. Çevir. Ama bu nedir? Hep askıdakilerle alakalıdır. Yani şu denemez. Sakıncalı nokta şurasıdır. E demek ki Allah benim hakkımda şu belayı yazdı ama şimdi ben dua edince bu belayı Allah demek Allah benim bilmiyordu dua edeceğimi ki bunu yazdı. Madem yazısı bozulmazdı. bizde ne diyoruz? Askıdaki yazı paylıdır, gerideki yazı paysızdır. O ilimde zaten senin dua yapacağın dolayısıyla o dua sebebiyle beladan kurtulacağın yazılıydı. Ama burada bir işlem olmuş mu? Olmuş. O işlemde nedir? Duaya bağlanmıştır. Senin beladan kurtulman duaya bağlanmıştır. Ezeli ilimde de o belanın sana gelmeyeceği son karar olarak yazıldıysa senin dua yapacağın içindir. Yine sebep dua oldu. O zaman duanın payı ne diyemezsin? Ezeli ilimde de senin dua yapacağının bilinmesi veya sadaka vereceğinin bilinmesi ki yapacaksan bilecek zaten ezelde olduktan sonra ben de bilirim. O zaman yine senin iradeni dua yapma yönünde veya sadaka verme, iyilik yapma yönünde kullanacağının ta ezelde bilinmesi yine neye sebep oldu? 60'tan 100'e kararın bağlanmasına sebep oldu. O zaman ne oldu? Sır çıktı meydana. Ömrü ancak iyilik uzatır. Çünkü Allah Teala ezeli ilmine karar verirken, paylı karar verirken, kararı bağlamadan buyurdu ki bu dua yaparsa ben buna 100 sene veriyorum. Veyahut da ana babasına iyi bakarsa 100 sene veriyorum. Sonra o ilimde ileri geri olmaz. Yaptı mı yapmadı mı? Onu ezelde biliyor. Yaptı. O zaman ben bunun ömrünü 100 yazdım. Ama sebebi de anasına iyi bakacağını bilmemdir. O bilgi zaten değişmeyecektir. Karar da değişmeyecektir. Ama askıdaki meselesi de hepten formalite icabı değil demek istiyorum. Yani hani bu hile içeriye gibi formalite mi bu? Yani an... e, bu akta gelir. E, gelmez. Niye gelmez? Ezeldeki kararı yüze çıkartan ne oldu? Davranışı. Se senin iyilik yapacağının bilinmesi o zaman yine ömrünü ne arttırdı ezeldeki kararda ne sebep oldu artışa yine iyilik yapman hadis çıktı yine ömrü ancak iyilik arttırır yani senin şu anda iyilik yapman yapıp yapmaman görünüşte o ama iyilik yapıp yapmayacağının bilinmesi ezelde kararı verdirdi o zaman yine iyilik arttırdı sen iyilik yapacaksın diye bildi Allah orada yapmayacağını mı bilecek yani yapmayacağını yapmayacak diyebilir, yapacağını yapacak diyebilir. Hal böyle olunca senin onu yapacağını bilmesi sana 100 sene, 40 sene bağış yaptı 60 yaşındayken. İşte bu iyiliğin sebebiyle oldu ezelde. Ama Allah'ın efali illetlerle muallel değildir. el sünnet kaydı. Yani, yani bugünkü dille söyleyelim. Bugünkü dille şu sebeple Allah buna bu kararı verdi. Bu sebep olmasa Allah bu kararı vermezdi gibi haşa denmez. Ama buna sebep denmez. Yani i̇lliyet kurulmaz da hikmet bağlantısında değerlendirilir. Çünkü bizde illet var. Bir sebeple bir iş yaparız. Olmasa sebep kalksa müsebep kalkar. Ama Mevla'da öyle bu varsa yaparım ben bunu. Böyleyse öyle şey Mevla'ya kimse dayatamaz. O zaman burada mevzu nedir? Allah'tan hikmeti devrededir. Hikmeti icabı iyiliğe bahşiş koymuşur karşılığına. Ana babasına, konu komşuna iyilik yapacak adamın, bildiği adamın ömrüne bereket yazmıştır. E dua yapacağını bildiği adamdan o belayı sarf etmiştir. Ama onu tatbik de eder. Yani o değişmeyen yazı de durur ama tatbikatta belayı yola indirir ha. Bela iner yani. Zaten adama gitmeyecek. İyisi mi gelmesin yok. Bela indirir. İndirirken adamın duası zaten. Her şey vakitti ya. Biliyor yine vakitte kim ne yapacak. Kaderin sırrı budur. O noktada o dua onu salar. Dolayısıyla dua kaderi değiştirir manasında biraz e, direk söylersek yanlış anlaşılma olur sanki Allah'ın yazısı bozuluyor sanki Allah'ın ilmi değişiyor gibi anlaşılara sebebiyet vermemek için deriz ki allah Teala'nın ezeldeki takdirlerini yaparken dua ve iyilik gibi vasıfları orada Rabbim hikmeti gereği kararda etkili kılmıştır gelen soruları cevaplıyoruz bir önceki bölümde kader gibi zor bir konu vardı ee, o konuyu kapattık. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Ee, bir izleyicimiz, ben düğünlerde müzisyenim. Düğünlerden kazandığım para haram mıdır diye sormuş. Yani şimdi hadis-i şeriflerde Eczul Mughanniye çalgıcı kadının ücreti diyor. Eczul kelp işte köpek sat, köpeğin parası, köpek satıldığını falan böyle bir değişik hükümler var. Ee, haram olarak geçen. Tabii köpek meselesinde de şey değil. Belki eğitimli köpek uğraşıyorlar, ediyorlar. Hani evde kullanılması caiz değil. Bekçi köpeği hırsıza karşı falan caiz. O bakımdan yani mesele satılan şeye göre vasfa göre değişiyor. Yani süs mü, iş mi? Bunlar şey, farklı şeyler. Burada Evdeki da, süs köpeklerinin mahsullu olduğunu bu vesileyle söylemekte olur. Kesin. Olursunuz. Buhari hadislerinde her gün diyor amelinden Uhud da kadar Eksildilir diyor. Bir yani Uhud daha kadar eksildir. Kaç kuruşluk amelimiz var da Uhud daha kadar eksildirirse ne girmiş kalır ahirete çıkma? Süs yani zevk için olanlar caiz değil. Bu, bu da o hadiste geçenlerden yani çalgıcının ücreti diyor. Ee, Hanefi mezhebinde bu iş çok şeydir, katıdır. Yani hatta diyorlar ki odunu oduna vursan ses çıkartma yani buna bile cevaz yok. Fakat Şafii mezhebinde genişlikler var i̇mam Gazali de Şafi'dir. Onlarda bazı şeyler var. Şimdi burada genel manada haramdır. Caiz değildir diyelim. E, Tabi şimdi ilahi söylüyorlar. Düğünlerde, mevlütlerde. Bir de bizim bu İslami kesimin kendi kendine şeyleri gelişti bir de yani. Yeni yeni bir yeni, eforiler, evet, şey, eğlence, eğlence şeyler geleceğim. çıktı yani. Evet. E, bunlarda da yani biz bir tek hadis şeriflerde defe müsaade görüyoruz. Def çalmaya. Çingıraksız. Defin dışındakilere müsaade yok. Dolayısıyla bu işe yani genel manada cihaz diyemiyoruz biz. Evet, Hanefi fıkı açısından. Hanefi fıkı açısından. Ama Şafii'de bu konuda kolaylıklar olduğunu farklı bir bakış olduğunda. Ama orada da tabii şey o zaman dört mezhepte haram olur. Geçen de bir daha konuştuk ya, yani müstehcen içerikli çalgıysa, yok efendim, e, namaz kaçıyorsa... Özellikle sözlerine işaret Sözler ediniz. içerikli, yani şirk sözleri varsa, küfür sözleri varsa, veyahut çengi oynuyorsa, veyahut orada içki varsa falan filan, o zaman dört mezhepte haram. Evet. Biz o mahzurlardan ari haldeyken, yine de genel olarak, ya yani hiçbir gayrimeşru yok, hiçbir gayrimeşru yok, sırf müzik çalma vasfı hakkındaki söylüyoruz yani. Evet. Ee, Abdullah Turgut isimli bir izleyicimiz size e, teşekkür etmiş. Sağlıklı, bereketli ömürler duası yapmış. Ee, Ona bir, da racı olsun. Amin. Bir başka izleyicimiz hocam yatarken dua etmek günah mı demiş. Niye günah oluyor ya yatarken film seyretmek sorsan hadi diyeceğim ki <gülüyor> efendim şalgı dinleyerek uyumak günah mı dese anlayacağım. Dua yani çok e, sünnettir. Benim dualarım kitabım var. O benim ilk çıkan kitabımdır. En çok da o yani bereket vermiştir halka. Her evde gideriz görürüz. Böyle. O dualarım kitabı hemen hemen yirmi sene oldu. E, dua kitapları zaten çok tiraj yapan. Evet. E, tabii kitaplarda. öbür türlü helal haram falan dedi e... mi bana ne diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey hep duaya vermişler. Evet. Yani o kolay bir yol gibi gözüküyor. gözüküyor. Ama benim dualarım kitabının özelliği şudur. Çok muteber bir kitabımdır. E, sabah yataktan kalkılmayla başlıyor dualar. Akşam yatarken okunacaklarla bitiyor. Yani bir gün 24 saate. He. Ama mesela öyle ki yataktan yatak, kalktın uyandın ne okuyacaksın? Yatakta oturdun şöyle bir başım dönmesin diye ben biraz otururum ben de biraz da stentler falan var. O arada ne okuyacaksın? halaaya girerken ilk işte ekseri halaya girilir. Halaya girmeden ne okuyacaksın? Çıktın ne okuyacaksın? Abdest alacağım bu sefer çünkü sabah namazı veya teheccüd namazı namaz kılanlar için konuşuyorum. Abdestte ne okuyacaksın? Abdest bitti ne okuyacaksın? Namaza durmadan ne okuyacaksın? Sünnet farz arası ne okuyacaksın? Farzdan sonra neler okuyacaksın? Beş vakit farzdan sonra neler okuyacaksın? Ha evden çıktın mescide, evden çıkarken genelde korunmak için ne okuyacaksın? Camiye gidiyorsan eğer, camiye gidenin özel bir duası var. Onu okursan şu kadar sevap. Ne okuyacaksın? Hatta şehit sevabı var. Hepsi böyle madde madde, 400-500 sayfa kitap. Küçük risale boyu da değil, orta boy. Onun en son bahisleri yalnız en sonunda bir cuma bahsi var. Cuma gününe ait bazı vazifeler bir herhalde 20 sayfa yoktur. Ondan geri gelirse yani kitabın bitiş noktası yatmadan önce okunacak dualar vardır. Çok e, hadis-i şerifler vardır orada. Elhamdülillah de alâ fekaru batane fekabarum ekelef me meleke fekader diye öyle sayısız ama bir tanesini alırsın. 33 subhanallah, 33 elhamdülillah 34 allah Ekber. En meşhuru. Fatıma annemiz e, elleri yorulmuş evde ekmek yoğururken falan işte evi küçük evleri ama zayıf naif idi e, duydular ki ganimet malları geldi cariyeler köleler Hazreti Ali Efendimiz dedi ki git babandan iste dedi bir hizmetçi sana yardım etsin sen çok yoruluyorsun Fatıma annemiz de geldi dedi babacığım sana dedi yani devlete beytül mala gelmiş yani muhtaçlara veriyorlar. Fatma annemiz muhtaç kimsesi yok fakir e, dedi evladım dedi yani sahib-i daha muhtaç yani onun için ona vermedi, vermedi ama gönlünü alırken şöyle dedi: Ela oallimukuma yani Hazreti Ali'yi de kattı. Ben sizin ikinize öğreteyim mi? Hayır oallimukuma mükadim. Bir dua bir zikir öğreteyim size hizmetçiden daha hayırlı olsun. Ya yani ne alaka diyeceksin şimdi? Hizmetciye mi süpürme yarayacak? Seni ne öğretiyorsun? Sana daha yarayacak dedi. Onlar hemen kabul etti. Ne demek babacığım buyur? Sedi 33 subhanallah, Allah. 33 elamli. 34 Allah ekber. Yatmadan bunu diyesin diye. O da aldı kabul etti. Biz Bizim başka biri olsa ben hocadan ne istedim? Hoca gitti adam diyorum açıp ekmek ver. O da bana diyor ki şu duayı oku gibi bizde alay konusu olacak bir şey. Ama tabi sahabenin itikadını özellikle Ehli Beyt'in sonra Hazreti Ali'ye sordular hatta. Dediler ki sen bunu hep amel ettin mi? Dedi. Hep amel ettim. Hiç unutmadın mı dediler bu kadar sene Hazreti Ali'nin son günlerinde bunu sordular. Ki o hemen hemen 30 sene geçmiş. Peki de fazlası var. Yok. 30'a işte yaklaşıyor. 30'un bitmesine yakın. İşte onun da vefatı. Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi yok hiç unutmadım. Dediler ki sıfın gecesi de mi unutmadın. Yani harp gecesi. Dedi sıfın gecesi unuttum dedi baştan. Fakat gecenin yarısında hatırıma geldi. Uyandığımda yaptım dedi. Yani nafilelerin de kazası olduğu böylece. Vacip anlamında değil ama devamlılık. En faziletli amel en devamlı olandır. Hadisinden dolayı. Amal, edve ve inkal. Az da olsa devamlı olan en herkesin bildiği bu. En azından bunu yapsınlar. Zikirsiz uyumasınlar. Çünkü zikirsiz uyursa mutlaka şeytan diyorum başına üç çorap örer. Üç bağ ile bağlar diyor. Zikirsiz uyyana Son sözün zikir olsun. Belki uyanmaz. Son sözü la ilahe illallah olsa cennete girer diyor hadis-i şerif. Dolayısıyla insan bir kelime-i temit uyumadan ya. Sonra hanım yine konuşturabilir. Bir şey sorar. Dürk der bilmem ne. Uyumadan bir daha son sözün la ilahe illallah dersin. İki de bir hanım konuşturunca böyle hayat konuşturunca <gülüyor> sen de yahu iki de bir konuşturma iki de bir zikretmem gerekiyor. Gereksin ne var? Yani bilayla allah de son çenen öyle kapansın. Uyku ölümün kardeşidir. Ama bu kolaydır. 33 subhanla, 33 elhamdülü, 34 allah Ekber. Bir fazla. Bir fazla. Yani en namaz bu... tesbihatının aşağı şey aynısı. Tabii. Sadece. E, çünkü hadise izahat-i yatağına geldiğin zaman Bukhari'de geçer. Fetevallahu duvakelis salah. Namaz abdesi gibi abdest al. Abdestin yoksa, gerçi bizim Efendi Hazreti varsa da alırdı, genel derdi. Ama baz çok zor oluyor gece 1'de 2'de yatacaksın, yoldan gelmesi falan o yine alırdı mesela. Halbuki abdestin varsa o abdeste yatarsın. Abdestsiz de yatılabilir yani. Şey değil. Sünnet Vettih üzere. Sonra kereymen, sağ yanına yat Sümmekul ondan sonra şu duayı oku diye. Orada dua kitabında da var. Allah veşah bir kez amen bir kez eslem diyersen sana teslim oldum, sana inandım ve başlıyor. Bunu diyor okuduğun gece ölürsen o gece ölürsen İslam fıtratı üzeri ölmüş olursun. imanını kurtardın mesela. Bu da büyük bir müjdedir. Kitaptan baksınlar ve dua yapsınlar. Dolayısıyla hani gece yatarken e, dua etmek günah mıdır sorusunun tam, tersi, tam bir tersi cevap olduğu ortada. Çok fazileti var yani. Ee, bir başka izlediğimizde yine e, size teşekkürler edip dualar ediyor. Bir izleyicimiz ise erkek kardeşler, kız kardeşlerine miras vermemelerinin hükmü nedir demiş. Hükmü nedir? İki tane hükmü var. Eğer bunların mirasta hakkı yok derlerse kafir olunlar. Çünkü ayetle i̇nkar etmiş olurlar. ayetle sabit Böyle olan bir hakkı olurlar. inkar etmiş olurlar. Yok efendim ben biliyorum ama vermiyorum. Canım istemiyor. Haram yiyeceğim. Diyorsa haram olduğunu bilerek diyorsa haram işlemiş olur. Büyük günahkardır. Ahirette de çok tehlikeli bir sonuç Doğur. Hatta birisi son nefeste imansız gitmesine sebep oldu hadis-i şerifte gördüm. Miras meselesindeki zulüm yüzünden son nefeste iman nasip olmadı. Yani Müslüman yaşarsın ama Müslüman öleceğin diye bir garanti yok. İşte bu gibi haramlar özellikle kul hakları ve zulümler. Yani Allah'la arandakiler bir derecede zulüme yönelik şeylerde imansız ölme tehlikesi geliyor son nefeste. Dolayısıyla kız kardeşlere haklarını mutlaka haklarını, haklarını. evet. Hatta kendi zenginse kız kardeşi fakirse ben ne diyorum kız yarım erkek tam ama bu hisse bakımından belirleyici olarak böyledir. Yoksa kendi hissesinde asgarisi, de, yani. he, asgarisi, asgarisi derken bağışlamanın sonu yok. İşte i̇sterse kendi hakkının tümünü verir. Ya sen er, yabancı el elindesin. Muhtaçsınız ailecek. E ben zenginim. Al tümün senin olsun kardeşim. Böyle yapmak lazım. Bir başka izleyicimizde imsak vakti girince teheccüd namazı olmaz. olur mu? İmsaktan sonra sabahın sünnetinden başka hiçbir namaz kılınamaz. İmsak vakti demek zaten sabah namazının vaktinin vakti girmesi demek. Vakti girdi demek zaten sabah namazı e, kılınabiliyor o anda yani. Ya, camilerde tamam yarım saat kadar duruluyor ama Mekke'de falan hemen okunduktan sonra duruluyor. E, Ramazandaki uygulamada zaten Ramazanda imsak... da bizde de böyle ama yine bir 20 dakika 10 dakika pay bizde bırakılıyor. Velev ki bırakılmasa hemen okulabilir. Dolayısıyla vakit girdi. Yani teheccüd gece namazıdır. Bu gündüz giriyor burada imsakla. Ee, bir başka izleyicimizde hocam sağlığında annesi oğluna benim malım sana haram olsun dedi. Öldükten sonra o maldan almak haram olur. Haram olmaz. Öyle bak Miraselal. Hani anasının haram etme yetkisi yok. Eğer çocuğu mahrum etmek istiyorsan sağlığında versin bir yerlere. Yani çok ahettirmiş mahettirmiş belki dayak yemeyiz çocuğundan. Öyle ya, vermek istemiyor ya. O zaman sağlığında versin. Ölümümden sonra şuna kalsın dedi mi malın üçte birinden geçerli. Ölümünden sonrasında yaptığı vasiyet, vasiyet tümünü de vasiyet etse İslam'da geçerli değil. O zaman üçte birine tahküm edebilir, hükmedebilir malının. Vasiyet ettiği kuruma verilir. Veya fakire verilir. Üçte ikisi varislere kalır. kalır. Mağrum etmek istiyorsa sağlığında tamamen versin. Vasiyet olarak değil. Ölüme bağlı vasiyet halinde. Evet. Yani öldükten sonra e, malım falanca kalsın dediğinde, kişiye kuruma derse de... Tümünü de dese üçte birinden geçerli. Anladım. Geri kalan varisleridir İslam'da hak yok. Sağlığını da e, yapsaydı. Bir başka izleyicimiz de daha önce de sorulmuştu bu soru. Kaskoyu sormuş. Araba kaskosu caiz ya mi? Ona cevaz veremiyoruz. Mecburi olanlar, alım satım icabı bazı müesseselerde vadeli alırken falan mecbur yapılan veya yapılmış ona öyle geçmiş falan. Onlara bir şey demiyoruz yani. Aldığı araba kasko Bunlar oluyor yani. Ama direkt buna... Mecburuya olan trafik sigortası zaten. Trafik sigortası. Bir de şey olabilir. Al, satın aldığı araba kaskolu oluyor. Evet. O onu devam ettirebilir yani. Devam ettirmek durumunda kalıyor çünkü. Ee, onlar olur. Evet. Ama kendi yapmasına e, uygun görmüyoruz yani. Ve fetva verenler var. Ekseri alimlere göre kaydını koyalım. Ekseri alimlere göre... Caiz değil. Caiz değil diyorsunuz. Kasko. He. Ekseri alimlere göre caiz değil. Bazı akaliyette cevaz verenler vardır. Ama yalan girerse hiçbir alime göre caiz değil. Yani araba kas kolu diye gidiyor ucundan kendi değiyor bir yerine yüz liralık masraf bin lira alıyor. Bu zaten yalana girdiği için. <gülüyor> evet. Bu zaten her bak hiç bakımdan cihaz. Bunu da yapanlar var. E, hatta yaygın desek belki de. Ya yerine. haram işte onlar bu, küllün haram. Evet. Bu mevcut meryi hukuka göre de zaten. E, o tabii yasak. Ahlaki bir şey. Ahlaki de değil zaten. Değil evet. E, efendim e, bir başka izleyicimiz dargın duran karı kocalardan bahseder misiniz? Dargın istemiş? duran karı koca yok. Komşu da aynı hükme girer. Efendim arkadaş da aynı hükme girer. E, ne buyuruyor? Hadis-i şeriflerde mesela pazartesi perşembe oruçları, sünnet oruçları hakkındaki perşembe günleri arza amal günüdür. Yani allah Teala'ya ameller arz ediliyor. İşte haftalık arz var, aylık arz var. Yani yıllık arz Şaban ayında oluyor. Haftalık perşembe günü oluyor. Perşembe gündeki arz olduğu zaman namazları, oruçları, zikirleri var adamın. Bakılıyor. Biriyle küsse, allah Teala meleklerine buyuruyor. Enzıru hadeyni hatta yastalıha. Bu ikisi barışana kadar amellerini askıya alın. Kabul etmeyin. Ya yani namaz oruç az yani değer mi yani küstürma. La <gülüyor> yahillu lil o Bir Müslümanın Müslüman kardeşi karı koca hepten. Bir Müslüman kardeşi 7 kat yabancı olsa 3 günden fazla terk etmesi, küstürmesi helal olmaz. Mesela haram işliyorsun. Bir de öyle bir haram ki. Yani içki içerken dakikası var. 5 dakikalık haram. Zinanın dakikası var. 10 dakika. Bu bir sene küstürdü, bir sene küllün haram. Çünkü küsturmanın dakikası yok ki. Bütününü kapsayan bir haram oluyor. Onun için yıllık amellerde bile bekletin bunları. Senelik amelin geliyor Şaban ayında dosya, Berat gecesinde. Ne deniyor? Bekletin bunların amelini, askıya. Barışsınlar. Dualar askıya alınıyor. Kadir gecesindeki, Berat gecesindeki en önemli dualar ki Berat gecesi kaderle ilgili etki yapan evet. gecedir hadis-i şeriflere göre. O gecede bile duaların askıya alınıyor. Amellerin askıya alınıyor. Değer mi küs Kesinlikle efendim. Yalnız şu var. E, selam, küsturmanın tarifi selam alıp vermemek. Selam alıp verdikten sonra haramlık kapsamına girmiyor. Özel muhabbetin hududu yok. Ben seninle muhabbet etmek istemiyorum ya. Yani şaka şamataya girmek istemiyorum. Çünkü seninle biraz fazla konuşursan kavga çıkar. Veyahut da yine anlaşmazlık çıkacak. En iyisi ben selamünaleyküm aleyküm selam nasılsın iyi misin? Ama muhabbeti. E sen bu sefer sen haram işliyorsun. Niye haram işliyorum? Ben buradan anlatıyorum iki saat bana eşlik etmiyorsun. E böyle bir haram yok. Yani bunu dikkat edelim. Bizim millette de küs durmakla barışık olmanın ortası yok yani. Ya çok aşırı samimiyet. Yani küsse selam yok. Barışıksa da her türlü sır. muhabbet ölçüsü selamlaşmak. Selam alıp selamlaştıktan sonra zaten selam ne demek? Selamün aleyküm. Sana Allah'ın selamı olsun. Şu demek. Esenlik diyorlar yeni Türkçeyle. Selamın manası. Benden sana zarar gelmeyeceğine garanti veriyorum demek. Üzerinize selamet olsun. Ne demek? Benden zarar gelmez demek. Bir adam selam verdi mi o manaya geliyor. Zaten selam vermediği zaman herkes de bir sıkıntı asıl oluyor yani. Nedir selamsız? Bize bir kızgınlığım var. Bize mi köpürecek? Bir olay mı çıkartacak bu burada? Selam verse selamün aleyküm diyorsun ki lan bu adam burada fitne çıkartmayacak herhalde selamın manası çok önemli sünnet onun için hem sadaka sevabı var hem dua mahiyeti var selam e bir de müslümanın Müslümanı hakkı beş tane haktan biri düşünsenize hakkül müslüman alel müslüman hadis-i şeridi müslümanın müslümanın cüzdeki beş hak reddü selam selamını iade etmek selam vermek sünnet almak farz hani sorarlar hangi sünnet farzdan daha sevap ya olur mu farzu geçen sünnet vermek sünnet ama almak, e, efendim, almak farz ama vermek daha sevap Sünnet burada farzdan daha cevap getiriyor. On sonra işte cenazesine katılmak işte efendim davetine icabet düğün gibi davetle aslında küslediğim bir tanımı da bu vesileyle yapılmış oldu yapılmış oldu çok önemli bir mesele. Evet. Sen benden kü küs müsün? E değilim selam veriyoruz aleyküm selam nasınsın iyi misin ölsem bas sağlığı geçmiş olsunlar var. E tamam ama hiç muhabbet etmiyorsun. Peki e, yani. başka bir problem söz konusu olabilir. E, bir taraf küst değil ama öbür taraf e, küst. Sürdürüyor. O zaman haramlık konusunda... ona teveccüh eder bundan kalkar. Evet. Yani bu ona selam verip de o almıyorsa zaten almak farz olduğu için o külliyen günaha girer bile almadığı için. Dolayısıyla veren küstürmadığını ispat etmiştir. Selam almayan küslüğü sürdürmüş olur bütün haramlar ona yönelir helal değildir üç günden fazla. Ha üç güne kadar selam alıp vermemek ne demek? Bir hamiyet, bir taassup, bir sinirlenirsin. Ha bir üç gün artık yatış yani. Bir yatışma payı vermiş İslamiyet. Hani ikinci günü de seni harama sokturmamış. Bak. Bu da iyi önemli bir pay. Sinirlenme payı. Ama üç günden sonra bunu uzatma. Selam alıp verme bakımından. Geri kalan artık ben soğudum sana veyahut da böyle bir olay yaşandı aramızda. Artık ince muhabbete girmek istemiyorum yani. Bu dargınlık anlamına gelmemeli. Ama toplumda geliyor. Hemen eski evet. dozunu arıyor. Eski muhabbetin yok. Ama bunu sen küst diye yargılayamazsın. Tanımlayamazsın. Evet. Ee, bir başka izleyicimiz de iş yerimiz maaş ödemeleri için bir bankayla anlaştı. Bankanın bize verdiği promosyon helal midir? Şimdi helal mı meselesi o bankadan anlaşıyor ama bu çıkış bankadan oluyor yani. Banka para veriyor değil mi? Tabii ki. Adamın palını hani maaşını bankadan almak gibi değil bu. Hayır. Ha bankanın maaşını, kendi şeyi bankadan bu. bankadan alıyor ama. O ayrı. Topluca o Emekliler de maaşını bankadan alıyor. Tabii. Onun haramı yok ki. Tabii. Yani o kurum topluca o bankadan maaş verdiği için Hediye. Evet, Veriliyor Banka bankanın da şeyi faiz olduğu için bunu da bunu alır. Yer demek değil hemen alır deyip de ileriyi de bektaçı gibi yarısını duymaz alırın manası faiz müessesesini desteklememek için alır aldıktan sonra ikiye ayrılır kendi muhtaç mıdır değil midir kendi hakikaten muhtaçsa zaruri muhtaçsa kendi kullanabilir zarurilik ama çok önemli zaruriliğin sınırı var böyle bir, bir günlük iki günlük yemeğe muhtaç oluyor yani ekmek peynir getiremiyor çocuğa böyle bir zarurette kullanır abi ama kendi muhtaç değilse o zaman başka bir fakire verir. Böyle bir muhtaçı verir. Muhtaç olmayan bünyesinde tutmak. Şimdi burada hemen e, en çok e, kamu kurumlarında yaygın bu. Özel kurumlarda yapıyor ama mafya ama daha ziyade kamu kurumlar çok e, fazla sayıda istihdam yaptıkları için. Devlet memurlarının durumu nedir diye sormak gerekiyor promosyonda. Niye? Çünkü e, şu sebeple hani zaman zaman özellikle Ramazan ayında ee, işte müftülükler veya diyanet e, memurlara zekat verilebilir. Memura zekat geçer gibi. Memura zekat diye bir şey yok orada. Öyle külli kayda olmaz. Memura zekat. Zengine de zekat geçer o zaman. Yolda parayı kaybeder. İbn-i Sebil olur. Yani yolcuysa yani mesela. Ha, yolda parayı kaybeder. Muhtaç duruma düşer. Benim başıma ne geldi mesela? Arafat'ta şey, sahayi yapacağım. Cübbeleri giymişim otelden çıkarken de ...haç zamanı ama... ...ömre gibi keyfi gezemiyorsun... ...izdiham... ...eski Mekke de... ...şindiki gibi açılmamış... ...eski Mekke... ...yollar böyle... ...küçücük... ...ya cebimde bir kuruş yok... ...yani bir riyal bile yok... ...ne lazım ya... ...hareme gidiyoruz... ...zemzem bedava... ...çıkacağız... Eve, ...otele geleceğiz... ...sayın yapıyorum... ...haccin sahibi İhramlı değil... ...haccin sayını sona bırakırsan... ...elbiselerini ne yapıyorsun... ...Erbakan Hoca da rahmetli... ...orada bu... ...oğlu Fatih falan... İkinci katta yapıyoruz. Şimdi 3-4 de yaptılar da o zaman ikinci kat. Cık. Aynı katta böyle bir de selamlaştık falan ama. Hatta Fatih baktım böyle bir şey yaptı. Görüşmek bileyse. Cık. Şekerim bir düştü. Merve'nin üzerinde oturuyorum böyle. Ama zangır zangır. Şekerim düştü. Şimdi yani şekerli bir şey içmem lazım. Şekerim de yok cebimde. Halbuki kesme şeker taşıması lazım. beni gibi ünsülüm vuranlarım. Oradan... Gözüm dönüyor böyle başım. Millet böyle geliyor gidiyor sahide. Ben o halim yok. Çıktım. Merve'nin orada bakkal var hemen. Şimdi bulamazsın öyle şeyler de. Hemen bakkal. Bakkalın önüne oturdum mu abi? Oturdum. Bakkala diyeceğim ki. Diyecek halim de yok. Biraz daha sonra 30'a 40'a düşecek. Perişan olacağım. Dedim yani bir meyve suyu alacağım. E bir riyal yok. Ne olacak şimdi? Orta zekat geçer yani. Şimdi adam orada geldi. Görüyorum tanıdıklar da var. konuşma bağıramıyorum adamı. Bir tanesi ne dedim ki? Ya dedim bir riyal verir misin dedim yani. E şimdi adam da bir de o zaman hoca dilenci olmuş. Beni tanıyan biri görse ulan ne biçim adam bunu çingene midir nedir diyecek ya. Ya anladık ama otele gidecek halim yok bir riyalim yok öleyim mi kardeşim burada yani. Ne yaptık orada? Burada bir riyal e, aldım adam yok hediye vermiştir adam ama dilendik Tabii. ya dilendik. Dilenmekte haram. Otelde paramız var dilenmekte haram yani ama olmuyor işte. Bir riyal lazım oldu oradan aldım ben zaten hemen aldım ölmeyeyim diye. Hemen içmeye başladım. Parayı sonra nasıl verirsek düşünüyorum şimdi. Birini bulurum tanıdık diyorum. İçtim hemen ben. Ama kaçacak halimiz yok. Gittim oradan birinde aldım. Çünkü düzelmiyor şeker bir dakikada. Gideyim otele desem bir saatte de gidemem. Yani yarım saat bir saat kendine gelecek o zaten. O bakımdan memura zekat değil. Memur zekat masrifine tabi durumdaysa öyle memur var zengin. Tabii ki. Nisabı varsa karısından para var. Anasından kalmış mirası var. Yani memur maaşı geçime yeterli değil başka. Bir de kenarından hesapta ne var? Zekata ha, müstahak olma ol. hali müstahak olduktan sonra memur da alır, amir de alır. Dolayısıyla promosyon işi de böyle diyorsunuz. Bir ara daha vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Ee, hemen izleyicimizin sorusunu aktarayım size hocam. Ee, çorap üzerine mes olur mu? Malum şia, şia mezhebi, olur diyenler şia mezhebi, vardı burada ediyor. Şia mezhebi muteber bir mezhep değildir. Hak bir mezhep değildir. Dolayısıyla fetvalar geçerli değildir. Yalnız çorap üzerine mes'e cevaz verenler de kayıtlı vermiştir. Yani ehli sünnetten verenler de olabilir. Ehli sünnetten verenlerde de bu şimdiki ayağımızdaki çorap kastedilmemektedir. Bu keçe gibi kalın yünlerden yani ona bir hudut koymuştur. Mesela şu kadar kilometre yürüyeceksin altı aşınmayacak. veyahutta şöyle şöyle tuttuğun zaman kendi başına durabilecek mes gibi. Öyle çoraplar var kalıp gibi durur. Kalın yün çoraplar. Heh. Eski o tabii ki. Eski ya şimdi kullanılmaz şu andaki vardır. piyasadaki çoraplara mes olmaz. Mesela altına ıslaklığı geçmeyecek. Sürer sürmez. şimdi hemen altına geçer bizim çoraplarda. Dolayısıyla bu bizim kullandığımız çoraplara üzerine mes olmaz. Ee, bir izleyicimiz Yalnız mes giymek var el sünnette. Yani mes bildiğimiz mest diyoruz ona. Sonu T'li olan mest. Mesh o sonu H. Mest o üzerine mest edilir. Evet. He. Mestin üzerine mest mes edilir. edilir. Şimdi dolayısıyla mest de caiz değil. Mest kullanmak da caiz değil zannetmesinler. Bir de o mesele var. İlla yıkayacaksın demiyoruz yani. Mestim varsa ayağında, onun da hükmü var. Bizim abdest lisasına falan. Onlar geçer. Kaç saat muteber. Yolculukta üç gün. İkamette bir gün. Çıkartmadan üzerine mesh mes O ayrı bir şey yani. Onu biraz ters anlamasınlar. Evet. Ya Ama çorabın üzerine olmaz. Çorap olsun. olmaz. Vasfı tutmadığından. Evet. Ee, bir başka izleyicimiz de. Ben cenaze yıkıyorum hocam. Bunun sevabı nedir, ne değildir. Maaşla çalıştığım için Sevabından mahrum olur mu? Olmaz. Maaşla çalışmak aynı, imamlık da aynıdır, müezzinlik de aynıdır. Bunların maaş almaları geçen de anlattığımız üzere o vazifenin onları bağlamasından dolayıdır. Başka bir işe gidemeyip, başka bir imkan bulamayacaklar o işi yaparken. Dolayısıyla başka bir işte de çalışamaz. O iş, o iş onu bağladı. Orada bağlı kalmasının ücretini alıyor. Yoksa namaz Allah için kılıyor. Cenazeye kararından niyetine bağlıdır. Niyet etsin. Allah rızası için bir Müslümana mesela niyet etsin derken bu aynı parayı alır ama bir hortumla öyle ölünün üzerinden suyu geçirmek var. Bir de Allah rızası için yapma niyetiyle işini itina ile yapmak var. Kuru bir yer bırakmaması, güzel ölünün efendim üst e, deruhte ederken sünnet ve edeplere riayet gibi bunları yaparsa hep sevap alır. Çünkü öbür türlü ona o maaşı hortum tutsa da verecekler yani. Evet. Yani işini yalap şalap da yapsa verecekler aynı parayı. Öbürü de alıyor bu da alıyor. İmam aynı değil mi şimdi? Abdesine dikkat eden imam da aynı parayı alıyor. Kıraatı düzgün olan imam da aynı parayı alıyor. Kur'an da aynı parayı alıyor. Ama şimdi bir mi? Bu öbürü günahkar oluyor. Niye sen abdesine dikkat etmiyorsun? Bir de milletin sorumluluğunu alıyorsun. Niye kıraatını sen düzetmiyorsun? Bir de imam olacaksın. Mecbursun sen. Günahkar oluyor. Ama öbürü de sevap olur işte düzgün yaparsa. Onu demek istedim. Evet. Ee, bir başka izleyicimiz de Hocam çalıştığım yerde cuma namazına bir hafta gitsek bir hafta gidemiyoruz. Orada çalışmam Caiz midir? Yani farzın terk edildiği hiçbir yerde cuma değil, beş vakit namazdan birinin dahi terkine sebebiyet veren müesseselerde çalışmak caiz olmaz. Ama yediğin haram, çoluk çocuğunu haram yediriyorsun diye de aşırı ifadelerden sakınmak lazım. Ne yapılması lazım? Cuma'ya namazlara gidebileceği veyahut da cemaate gidemesi cuma cemaatisi olmaz. Hani eski yetkililerden biri için bunu hiç cuma da görmedik demişler de o da evde, her cuma evde kılıyordu demişler yani. Öyle olmayacağı için cuma mecbur cemaate gidecek. Ama beş vakit namazda cemaat iyidir ama artık farzını kılabiliyorsa vaktinde işini değiştirmek için aramasına gerek yok. Ama öğlen namazı kıldı yani molaya rastlıyor ama ikindiyi kıldırmam diyorsa bir müessese orada da durması cumaya gitmemesinden aşağı değil. Aynı vebaldedir mümkün mertebe iş bulmakta zorlaştığı için iş aramalıdır, iş bulana kadar da orada artık geçinecek. Ee, şimdi bir izleyicimiz hocam Kur'an-ı Kerim'i düz olarak okuyorum. Öyle öğrendim. Tecvidle okumayı bilmiyorum. Günahı var mı? Şimdi efendim, İmam Cezeri Hazretleri der ki, el tecvid hatmun lazimun, ömelen mücvedil Kur'ane Tecvitle okumak gereklidir. Kur'an'ı tecvitsiz okuyan günahkardır diyor. Ama burada ikiye alay ayıralım. Bir meharici huruf, harflerin çıkış yerlerinin doğru telaffuzu, bir de tecvit kurallarını tatbik. Tecvit kurallarında işte ihva vardır. Efendim, i̇n yaparsın öbürü in der. Manayı bozmaz. Efendim iklap vardır, hunne vardır, tutmak vardır, birbirine çattırmak vardır. Bu bunu tecvid kaidelerini yerine getiremez. Değil mi? Ne diyeyim sana? Hü dellil müttekin. Bak D'den L'ye vurdurduk şimdi. Bu bunu tecvid. Bunu yapmadı. Ne yapar? Huden hil lil der. Yanlış. Yanlış ama günahkar olmaz. Ama harfi yanlış okursa günahkar olur. Niye? Min <gülüyor> halak yarattıklarının şerrinden. Min şerrima halak derse tıraş ettiklerinin şerrinden olur. Xalaka yarattı, haleka tıraş etti. İşte o ha. Bizim, bizim efendi bir, bir öğretmen vardı arkadaşlardan, o geldi sakallı öğretmenlere bırakalım efendim. Bizim efendi çok takılır bu sakalsızlara falan. Şaka da şey yapar sen. Dedi ona mehluk dedi. Bu da zannetti mahluk, mahluk da hayvan manasına geliyor. Vay o cemre bana hayvan mı dedi? Ya mehluk, Tıraşlı dedi ona. Metrus yani, metrus, metrus gibi mehluk dedi. Şimdi mahluk başka, mehluk başka. Şimdi Xalaka başka, Xalaka başka. Sen şimdi. Harfleri şey edersen günahkar olursun. Böyle durumda olan ama hiç işte okumaması lazım. O, o H sesi, H sesi onu çıkartmayı başaramayanlar filan var ama zorlayacak öğrenecek. O, zor, şey, o zaman öyle harf olan yeri okumayacak. Çok zor. Niye çok zor? Kul ağzı Rabbil Felek okumasın. İnna atayna ile kulüvallah Allah okunuyor. Mesela bak iki sure yetiyor. Bir sure bile yeter. Her dekatta de aynısını tekrar edersin. En ayetinde mecbursan, bilmiyorsan. İnna atayna ile kulüvallah diyelim. Bir hoca bununla namaz olur diyecek kadar. İlle tecvid kuralları demedim bak. Harflerin doğru çıkış. İşine riayet edilerek. Bir sure, iki sure öğrensin. Hep namazları bununla kılsın. Yeni sure öğrenmeyeyim. Öğren sonu yok istediğin kadar öğren. Ama öğrenmiyorsan kulaktan dolma, teyipten alma, okuma. Şimdi bakıyorum. Elemtera keyfi okuyor adam. Bir ilafi okuyor. Berbat rastlıyorum yani. Harfler çıkış noktaları yanlış. Yani namaz bozuluyor. Kardeş, sen elem tera biliyorum diye hava atacaksın ha millete. Hepin ne ile oku da namazın olsun bari ya. Elem tera okuyacaksan onun da bir onayını al. Bir Femi Muhsin'den, bir ağızdan yani. Bak demiyorum tecvid kuralları bile bak. Harflerin çıkışı diyorum en azından. Tecvid biraz daha farklı usullere evet. riayeti gerektirir. Ama harfleri yanlış çıkarırsan ben sana ne yapacağım? Kulhujur Rabbil Falaq o zaman. Şimdi namaz caiz olması için gerekli miktarda namaz caiz olması gerekli miktardayı öğrenmiyorsa, harflerin doğru çıkış yerlerini öğrenmeden kılıyorsa günahkardır. Yani manayı da bozuyorsa şöyle bir şey çıkıyor. Hem namaz kılıyor hem günahkar oluyor. Tabii namaz kıldığı için günahkar oluyor hem de. Ayrı bir günah bu. Kılmasa daha başka günahkar olacak. Şimdi hani demiş ya adam Yeciyüzü caiz değil demiş biliyor musun? Ya hocam olur mu? La yeciyüzün oca. O hiç caiz değil demiş yani. Şimdi, o şakası namaz kılmayanın yeri yok zaten kitapta bu barek. Namaz kılmayanın kitapta yeri yok. Onu ne anlatacağım? Kılandan bahsediyoruz. Şimdi kılınca günahkar oluyor. Niye kılınca günahkar oluyor? Namaz caiz olacak kadarın harflerini çıkartmayı mutlaka belleyene kadar hiçbir iş yapmamalı. Hiçbir iş yapmamalı. Bir sure ya iki sure biz sana demiyoruz ki hatim yap. Bir satır ya en kısa sureler bir satır. Bunun harflerini doğru çıkacak. Harfleri derken de böyle ille kulhu Allah gibi değil. Ya yani, kulhu Allah ama kul Allah dersen kul fü Allah dersen bu olmaz abi. Bu hü Allah, bu fü Allah değil ki. Ey ne ataynak olamıyor bir kere camide yaşlı yaşlı adamlar bir talim ders yapalım dedi İhsan Efendi Allah rahmet etsin hocamız. Herkes halaka kurdu. Sahabe metodu. 5 kişi, 10 kişi herkes bilenler öbürlerini aldı. 60 yaşında, 70 yaşında sakal bembeyaz. Görsen Halep müftüsü zanetersin sarıklı falan. <gülüyor> bir okuyor inna tayna. Er ak oynadı ya inna tayna. Inna ya er ak tayna. Aa. Ay, ya er Aynı manya nasıl çatlatacak? babacığım o zaman aynı olmayan bir şey oku. Kur'an-ı sure okumak zorunda değilsin. Ayınsız bir şey bul. Sa var ayet yani bunu ne bileyim bunu tespit edelim olmazsa millete ya. ayin meselesi şeydir yani. Dedi ya birisi benim hakkımda bir köşe yazarı. Ben ayını ondan güzel çatlatırım dedi benim için gazeteye evet. yazmış da. Ben de dedim ki ben Gösterim ona nasıl ayin da vakit müsaid değil dedim biliyor musun? Ondan sonra o da gülüyor. Şimdi adam ayinle gitmiş, ya kardeşim bana ayin öğret, ayin ayır, öğret Ya vakit müsaid değil demiş, kardeşim git demiş başımdan. Şimdi ayin öyle bir mesele ki ameliyat ister. Bazı kere adam ameliyatla bile çıkartamazsın. O ayrı bir şey. O zaman, Ay, bu, aynı, aynı. bu sesi de öyle yani e, o da çok kolay. Şimdi bu he, ha, ha. Ha da acayip biliyor musun? Ha, hı değil. H iyi değil, makbul değil ama kurtarır. Üç Manayı ses. kurtarır. Evet yani. Yok, o ikinci noktalının iki sesi var. Bir hı, bir de H. Bak, <gülüyor> hadip, Genizle. hı. Ha. Şimdi burada zat, e, bir zat harfi var. Zat'ı <gülüyor> en iyi söyleyen benim diyor hadis-i şerifte. O zat'ı çıkartmak için kimisi, ben soldan çıkarım, kimisi sağdan da çıkar. Ben hayatta ameliyat yapsam, beni sağdan çıkaramam. Allah yapamam. Bu, zordur bunlar. Ama ben millete bu kadar ince iş söylemiyorum ki. Namazın caiz olacak kadar, mana bozulmayacak kadar bir münasip diline münasip bir ayet. Fakra -e u'mati es Kur'an diyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor Rabbim. Niye öyle buyurdu? Kolaya gelen, müesser olanı diyor okuyun. Dolayısıyla şimdi tecvit, soru tecvit üzerinden tecvit kaidelerini de evet. öğrenmesi gereklidir. Ama tecvitsiz okusa da günahkardır, namazı bozulur demeyiz. Çünkü sahabeden de bedeviler şu bu bilmiyorlar bilmiyorlar. Ama harf makracında müsamaha yoktur. Yani çıkış yerlerini... Harfin çıkış yerlerini mana bozulacak şekilde telaffuz ederse namazı da olmaz. Yani mana bozulacak şekildeyse eğer. Yani halaka ile halaka gibi tıraşlan yaratmak gibi farklıysa e, caiz olmaz namazı da bozulur kazaları gerekir kazayı da aynı yapacağı için kazayı da kaza gerekir devir lazım gelir kıyamete kadar bu yüzden kurtulamaz onun için doğru öğrenmesi mecburdur ve öğrenmediği takdirde de namazı kılarken bile günahçardır yani tecvidi öğrenmemekten ziyade Hayır, bu yaklaşımda şöyle bir sonuç çıkma kılmayayım e, daha iyi diyecek ya, evet yani Hiç böyle bir tehlike olsun. var sanki kılmayayım daha iyi değil kılmazsan efendim cehennemin gayya kuyusuna ayeti kerimede Meryem suresinde fe sevfe gayya. Gayktır da millet onu gayya diye alışmış. Ayette sonu elif geldiği için gayya diye duruluyor. Aslında gayya değil gay. Gayya kavuşurlar diyor. Ama millet gayya kuyusu diye meşhur olmuş da. Galatı veşr lugatı füsaadan evladır diye ben de öyle konuşuyorum. Şimdi cehennemin en derin kuyusuna bu namazı kılmayanların belası hakkında kitabımız çıkacak. İşte bir iki hafta içinde sorsunlar. Küçük. Niye küçük? Özet. Onu alacak böyle bir gecede okuyacak sabaha da Hortlamış gibi kalkacak, yatak onu atacak böyle korkudan. Ulan cehennemin dibini boylamayayım diye kalkacak. Onu okuyan kılmamış duramaz. İmanı yoksa müstesna. Zaten hoca hikaye yazmış diyorsa müstesna. Kaynak vermişiz. Dolayısıyla kılmamanın yeri yok. İmanda, İslam'da yeri yok. Ya namaz, geçen ne fetva gördüm biliyor musunuz? Aklınız, mantığınız durur ya. Diyor ki, bir adam evlenecek. Bir kadın var Müslüman namaz kılmıyor. Bir kadın da var Yahudi veya Hristiyan ehli kitap. Zaten namaz farz değil. Ehli kitabın nikahı caiz. Kız verilmez kız alınır. Hangi kadınla evlensin diyor. Bütün bizim millet ne dersin şimdi sen? Müslümanla evlensin ya. Diyor ki namaz kılmayan Hanbeli mezhebine göre kafirdir. Hanbeli değil sünnettir. Dört mezhepten birine göre kafir damgası yemiş. Hiç olmazsa diyor zimmiye olan ehli kitabın dört mezhepte nikahı caiz. Burada bir mezhebin ihtilafından kurtulmak için Ehli kitaptan alsın diyor. Namaz bu kadar önemli. Fetvayı böyle vermiş. Fetvayı böyle veriyor. ihtiyat payı koyarak veriyor. Namazsız kadındansa diyor. Çünkü bir mezhebe göre imanı yok diyor. E imanı olmayınca da nikah caiz değil. Burada bir mezhebe göre nikah hiç caiz değil. Burada dört mezhebe göre nikah caiz. Bak inceliği anlatmaya çalışıyorum yani. Yoksa kadını namaza başlat. Daha kolay o da. Yani Al namaza başlat. Şimdi bu başı açık gezmeye de benzemez. Yani başı açık da gezebilir. Yani namaz kılsa, bak başı açık gezer hakkında böyle bir durum var mı? Sahabe diyor, namazın terkinin dışında hiçbir ibadetin terkini kafirlik saymazlardı. Namaz terkini kafirlik sayarlardı. Ama eli i sünnete göre, cumhur'a göre namazın terkini helal görürse kafir olur. İşte tembelliğinden kılmayanlar Müslümandır. Ama ihtilaf çıkıyor. Onun için o zorlanmasın. Binna ile", cehennemin dibi tercih edilmez. Onları Ayını zorlamak daha kolaydır. <gülüyor> Ama ayını zorlamaya lüzum yok demek istiyorum. Bir ayet, bir satırlık ayetler var Kur'an'da. Ayınsız. İlla hiç ayın çıkarır mısın? Ayın da olur abi. Allemel Kur'an'da. İlla al, yapamaz da alleme der. Ama halleme olmaz ki ya. Şimdi ben bakıyorum adam ha, ayın yerine ga kullanıyor. Bu, bu sıkıntı. Bu çok sıkıntı. Yani ayın yerine ga'ın kullan. Bağırıcı olmazsa... Arapça aynı diyemiyorsan Türkçe A dersi yani. Bir kurtarı payın olur. Ama şimdi onun yerine G dersen olmaz. Yani iki sure, iki satır yeter namaz için. Tecvidi de öğrensin ama tecvitsiz diye direkt günahkar demiyoruz. Harflerin çıkışlarını bilmiyorsa öğrenmediğinden dolayı ayrı günahkar oluyor. O şimdi kılarken ki değil. Zaman zarfında Hayır, niye öğrenmiyor o da günahkar. Başka bir problem ortaya çıkıyor şimdi e, birçok e, mescidimizde camimizde görev yapan imamlarda da var. çok ciddi e, problemler var. Vatandaş şimdi ondan Ya ben hafız neyi olduğum halde hafız olduğum halde bir imamın arkasına durdum. Hem de birinci saftayım sol tarafta. Hem de merkezi bir camide yarısına kadar geldi nereden okuduğunu anlayamadım. Kur'an'ın neresinden okusa anlarım yani. Neresinden, okuna karar veremedim ya. Ne makamlar, ne çeşitler ya. Böyle bir şey görülmemiş ya. Ya yani nasıl imamlık mevzim, şey, imtihanından geçiyor bunlar? Bir de bunlar şöyle, imamlık imtihanından geçerken belli yerleri yapıyor. Ya Zuhadan aşağı, şura, bura. Ondan sonra, efendim, hava atma bilmem ne gidiyor bir de Errahman'dan okuyayım diyor. Ya mübarek imam olduysan da ne yapalım? Bildiğin yerden oku be kardeşim. En doğru yol, bildiğin yol, en kese yol, bildiğin yol. Yani şimdi şöyle, değişik ayetler okuyayım sabah, anladın Hani Erayet Ellezih, bu meselesi var ya, durmuş, Erayet Ellezih'i demiş, takılmış. Arkadan Fatih deriz onu, açan. Arkadan adam diyor, Yükezzibi bittin diyor. Bu yine Erayet diyor, duruyor. Ya namaz bozuyor, o da durulmaz ki arada. Adam Yükezzibi diyor, bu da yediremiyor kendine, bu da şaşırdı diye. Namazın ortasında dönüyor diyor. Senin bildiğin herayet elleziği değil diyor kardeşim diyor. Yani Kur'an'da başka herayet elleziler var. Yani ona demek istiyor ki şaşırdıysam senin bildiğin herayet elleziği de şaşırmadım. Lan velev başka yerde şaşırdın. Yükezi buden devam et. Namazı niye bozuyorsun? Yani mesela bir hava atma şeyine girmişler. Hafızım gibi bir numaralarla talimi tecvidi zaten yok. İmamlığı da imtihanı sıyırayım derken birkaç yer bellemiş. Bu sefer orayla sınırlı kalmıyor. Gidiyor başka yerden okuyor. Sen her yerden okuyacak durumda değilsin ki. Şu anda öyle imamlar var. Açarım Kur'an'ın ortasından rastgele bir yer oku derim, 40 yanlışın çıkarırım. Yani imam ama her yerden okuyamaz Kur'an'ı. Yüzüne yüzüne ezberik ezberse de hafız. Hafızı kastetmiyorum. Yüzüne okuyamaz. Yanlış okur. Böyle imamlar var. Belki müftü de vardır. Belki müftü de vardır şu anda. O zaman Piyasa sistem, bayağı düştü. Borsa, sistem, sistemde problem Borsa çok düşük. Çok, çok Öyle düşük. anlaşılıyor. O sen ne diyorsun? Tabii şimdi bu e, soru hani bazı Çok soruları... su kaldırı bu hamur. <gülüyor> Öyle <gülüyor> gözüküyor evet. <gülüyor> ee, tabii bu soru da e, uygun bir sıfat bulamadım. Siz bulun. Siz bulun. Boy abdesti nasıl alınır diye sormuş. E, boy abdesti alınırsa biz mi, cevap vereceğiz artık. Seyircilerimiz veli nimetimizdir. Yani para para istemiyoruz Allah razı <gülüyor> olsun ama madem soruyorlar Müslüman'a cevap ver. Efendim evvela vücudunda bir e, taharet bölgelerini, avret bölgelerini evvela yıkayacak. Pislik varsa mutlaka yıkayacak. Pisliği başka yere bulaştırma için. Pislik yoksa da sünnetle ve müstahap olarak yıkayacak. Ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alacak. Aynı. Bunu da bilmiyorlar. Çoğu şeyden soru alıyor. Yani ee, Onun tamamen... hakkında da Ramuzul Hadis'te bir hadis var Kusülden sonra abdest alan bizden değildir diye bir ara karıştı memleket Ramuz da sağlam kitaptır yani Fakat onun manası var başka türlü de Şimdi Önce abdest alacak Ayakları su birikintisinde şey Ayaklarını en sona bırakacak çıkışa Ayakları su birikintisinde değilse ayaklarını da yıkayacak Ondan sonra 3 kere baş Başı 3 kere Ondan sonra 3 kere sağ omuz Ondan sonra 3 kere sol omuz Ondan sonra bütün beden Bir keresi farzdır bir kere su değdirmek farzdır. İkincisi sünnet, üçüncüsü ikmali sünnettir. Farz yerine gelmek için mesela güneş doğacak böyle bir durumda bir suda bir suyla da yıkanıp farzı yetiştirmesi gerekebilir güneş doğmasın diye. Üç su şart gelmeyebilir. Farz olarak bir sudur ama zaten dedim geçen dediğim gibi üç kere de ancak bir kere ıslanıyor bizimkiler zaten yalap çalap iş yapılıyor. E, guslün e, şartı budur. Yalnız e, benim abdest risalesi diye Arifan yayınlarından temin etsinler. Çünkü bu kolay bir şey değil. Abdest, gusül ayrı bir bölümde işledim. Teyemmün bölümü de var. Gusülde çok güzel sünnetler var. istihaplar var. Gusül icap eden meseleler var yani. Onu da bilmiyor çoğu. Gusüllerden icap ettiğini. Dolayısıyla onları incelesinler, okusunlar. Yani benim kısaca sünnet ve cüzület tarifim budur. Evet. Ee, bir başka izleyicimiz de şeytanın vesvesesinden kurtulmak için ne yapmalıyız? Onları yani... Vesvesenin en büyük çözümü itibar etmemektir. O diyor senin imanın gittiği bilmem ne hadi belki sen git işine senin zaten imanın yok diyecek ona benim ne imanım gidecek diyecek ona böyle bir mücadele var. Ama üç ihlas, üç felak, üç las. Sabah, akşam yatarken bunu okusa çünkü vesvese ayetidir. Vesvese verenin şerrinden sığınma ayetidir. Benim de geçen de bir Arifan dergisinde çıktı. Ben size söyledim o zaman herhalde. Resmiyle ilgili evet. bir meseleler yazdık ama kaç ay evvel bilmiyorum. <gülüyor> ee, Birkaç ay evvelki sayfalar. söz konusu oldu. Söz konusu ettim. oldu. Orada dualar var. Onları da ben şimdi internet sistemi güçlendiriyorum. Cüpperamuzulo.tv biraz işlev hale getiriyorum. Sadece canlı yayın ve sohbetler vardı. Şimdi bu e-mailler cevaplamış. Buradan ben diyeceğim ki, siteye atıyorum diyeceğim dualara. Yani bu da bir iki hafta içinde olur. Takip etsinler. O zaman konusu geçen şeyi, hani. Şu dergide dediğince derginin eski sayısını adam bulamıyor. Mevcudu evet. da bitmiş oluyor. İnternet ne yapacağız o zaman? İnternetten attık diyeceğiz. Hemen girecek. Bulacak vesvese duasını. O haftaki burada konu ettiğimizi öne çıkartacağız. Onu yaparız inşallah ama ben yazdığımı hatırlıyorum. Önümüzdeki ay, yani bu Nisan değil. Mayıs ayı mı? Mayıs sayısında da vesveseyle ilgili yok. Nisan'da olabilir. Yani birkaç gün içinde çıkıyor. Birkaç çıkmış da olabilir. O sayıda da vesveseyle ilgili bazı dualar var. Evet. Yani en kestirmesi felak 3 felak 3 ihlas 3 felak 3 nas Sabah akşam bir de yatarken 3 öğün tam itikad ile Ya çünkü ne demek Allah'ın ayeti vesvese verenin şerrinden diyor İnsandan Rabbine sığınırım daha ne nereye sığınacağız O halleder inşallah Evet ee, bir ara daha vereceğiz hocam devam edeceğiz ee, Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor Bir aramız daha var ve yine sizden gelen soruların cevaplarıyla birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bir izleyicimiz, Sefer Ayı'nı geride bıraktık ama Sefer ile ilgili bilgi verir misiniz? Son çarşamba e, günü ne yapmalıyım? Bil, bilgiler demiş? şeyde bir kitap bu usta yazmak durumunda kaldım bu nedenle. Müstakil bir selam risalesinin içindeydi. Cüz'i bilgiler vardı. Herhalde 140-150 sayfalık bir kitap. Ee, oldu. Safer ayının e, özellikle son çarşambasının vazifeleri, duaları diye o kitabı Arif Han yayınlarına temin ederlerse hem ilmi yönünü hem kaynaklarını görürler. Bir de benim dememler akıllarında kalmaz burada. Rekatın, namazın içinde okunacak sonundaki dualar var. Detay var yani. Yani kaynaklarıyla beraber görmek hem de nasıl olsa bu sene Safer ayını geride bıraktık artık önümüzdeki. Önümüzdeki Safer ayını. ayını. Ama o kitap illa Safer ayıyla ilgili de değil. İslam'da uğursuz, İslam'ın uğursuzlanma itikadına bakışı. İslam'da uğursuzluk yoktur. Uğursuzlanma yoktur. Hastalık geçmişme yoktur. Ama bunun manası nedir? Safer yoktur. Hadiste öyle geçiyor. Safer değil, safer yoktur diyor. Ama bunun manası, Allah bunlarda bir şer yaratmaz anlamında değil. Bunlar kendiliğinden bir şer yaratamaz anlamında. Ama siz bunlarda dua etmeyin anlamında değil. Dolayısıyla biz orada çok deliller koyduk ki, sahabeden birileri, yarısı Resulallah biz bir eve taşındık, başımıza gelmeyen bela kalmadı.'' buyurdu dediler. Frasullah az önce buradaki bırakın evi çıkın gidin. Hem de kötü bir halde bırakın buyurdu. Say hadis İmam Malik'te geçer. Dolayısıyla uğursuzlanma yok yaur olursunuz oturun evinizde demedi. Zaten Buhari hadisinde üç şeyde uğursuzluk sayılırken efendim atta efendim evde oturduğun bir ev sana uğursuz gelebilir diyor. Karı kocanın birbirine uğursuz bazı nikahlarda uğursuzluk olur. Birbirine çok sıkıntı verirler. Oluyor yani. Bunlar var hadis-i Onun için o kitap Safer ayının duaları yani adı altında ama onun dua bölümünden çok ilmi bölümleri var. İçine uğursuzluk işçi gelen hangi duayı okusun hepsi var orada. Evet. Ee, bir başka... Bunlar hep Arifan yayınlarından. Ee, isterse internetten girerler, sipariş verirler ben bilmiyorum. Yani benimle ilgili de değil. Yani abone meseleleri, derginin olsun bunlar benim kelimde de değil. Benim etki alanımda da değil. Ben telif alıyorum. Yönetimde dahlim yok. Ve lakin ulaşmak için bu şey, en kolay benim bildiğim interneti falan arıyorlar buluyorlar. Veya telefonlarını buluyorlar yani. Bize de soruyorlar da nasıl ulaşacağız şöyle edeceğiz böyle edeceğiz. Veya abone şikayeti bize arz olunduğu zaman bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Hiçbir etkim yok. Yani yönetimde değilim. Ben belli bir şey alıyorum yani. Onlar ne kazanırsa kazansın. Ben belli bir şey almak durumundayım. Onu da bilmiyorum. Evet. Eee Hocam size sorum olacak demiş. Ben namaz için abdest aldığımda çok şüpheye düşüyorum. İki veya üç kere abdest aldığım oluyor. Bu sorundan nasıl kurtulurum? Onun vesveseyi... O vesvese... Şeytanın velehan diye bir şeytan vardır diyor hadis-i şerif. E, suyla görevli bir şeytan vardır. Su vesvesesi vermek için. Adı velehandır. Abdest Risalesi'nde hadisin kaynağını verdim. Yani musluktan çıkamıyor ya insanlar ya. Değdi değmedi, değdi değmedi. Üç kere, beş kere... Hele banyoda bir saat kalan kadınlar var, erkekler var. Buna hiç itibar etmemesi lazım. Ya ben burayı yıkamadım mı Görüyor Görüyorum yıkanmadım. E bitti yıkandı bu işte. Bir daha olmadı ama işte demesi kolay işte. Geldi onu anladı. Allah kurtarsın vesvese dualarını da. Ben biraz e, ilgileneyim tekrar onları işte interneti falan istedim. O duaları bir koyayım ortaya. Kurtuluş dualarını. Bu ayki dergide de olacak... Yani vesvese duaları da buna fayda eder bu abdest. Bu hepsini vesveseye giriyor bu işte. Evet tabi bu da bir vesvese. Özel bir şeytan görevli bu işte. Ama en büyük çaresi oldu. Ya Allah böyle buyurdu bunu. Yıkadım mı yıkadım. Üç mü üç. Bir kere bile kurtarıyor ya. Ya Allah'ın emrini yaptım tamam. Şeytan diyecek ki senle mi uğraşacağım ya. Allah'ın emri bu sen ne konuşuyorsun diyecek. İçinden böyle diyecek. Bir mücadele yapacak yani. Ee, büyüklerin bedduası ne derece tutar? Kuşak kuşak etkilenir mi? Yani daha sonra kuşaklar Şimdi efendim, niye gelsin? Ve la tajru wa azrat kimse kimsenin yükünü çekmez diyor Kur'an'ki. Kayde külliye budur. Ve la teksi bir kulu nefsini laale ya her nefes ancak kendi aleyni şer yapar, sağ yapar. La makte sebet ve aleya mekte Dolayısıyla hayırda bulaşma var. Rabbim rahmetinden dolayı dedenin hayrını torununa işletiyor. Mesela esabı ki Hesab-ı anlatan surede, Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın ledün ilmiyle ilgili üç konu, bir kere burada da anlattım, ilk 20 dakikalarda birkaç ders, bir duvar meselesi. Antakya'da duvar yamulmuştu, orada da aç kalmışlardı, milletten bir şey istemişlerdi, onları yedirmemişlerdi, Musa Aleyhisselam gazaplanmıştı, sonra Hızır Aleyhisselam duvarı, eğik bir duvarı düzeltmişti falan, Musa Aleyhisselam kızmıştı, bari para alsaydın da ekmek alırdık, adamlar ekmek vermiyor, gidiyorsun duvarları düzeltiyorsun falan. Onu anlatırken ve emmel gulamu fe kan O çocuklar var ya? Yok, o değil. Ve emmel duvar. O öldürülen çocuk başka. Ve emmel duvar meselesi diyor. Fe kaneli hulame niyeti min Şehirdeki iki yetim çocuğundu. Onlar gulasız çocuk. Ve kan ebu masaliha ama babaları iyi bir adamdı diyor. Ölmüş babaları. Bu ayette ne anlaşıyor? Tefsirde diyor ki Beyzavi'de falan Tefsirler diyor ki, yedi dedesini kastediyor diyor. Yedi kuşak evvelki dedesinin iyiliğini kastediyor. Dedesinin mübarekliğinden peygamberleri gönderiyor da duvarı düzelttiriyor. Çünkü duvarın altında hazine gömülüydü. Duvar yıkılsa millet yağmalayacak. O bize yemek vermeyenler yağmalayacak. Allah da bana ledun bil öğretti ki duvarı düzle. Çocuklar büyüyünce kendileri yıksın evlerini, onların kontrolünde çıksın hazine. İyi bir dedenin bereketi. Torunlara iyilik. Zaten o babası olsa bize yemek de verirdi yani dedesi sağ olsa çünkü iyi adamdı. Ama burada ne diyor? Dedenin iyiliği çocuğa tesir etti. Ama kötülük meselesinde yok. Şu bir delil geldi aklıma oradan not aldım kağıda. Beş vakit namazı terk eden diyor lanetlenmiştir diyor. Hadisi kutsi de geçiyor. Eğer ben diyor adaletli bir hakim olmasaydım Allah Teala buyuruyor. Eğer ben adaletli bir hakem, hakem de Allah'ın sıfatlarındandır, adaletli bir hakem olmasaydım namazsızın sulbünden çıkan nereye kadar çıkarsa, kuşak, kaç kuşak sonrası sulbünden çıkan hepsi mel'undur diyecektim. Ne demek bu? Ben adaletli hakem olduğum için babanın şerrinden çocuğuna laneti ulaştırmadım demek. İnce bir şey. Evet. Yani kötülük bulaşmıyor ileri. Ee, bir izleyicimizde bu daha önce de sorulan sorulardan birinin benzeri sigara haram mı diye sorulmuş. Sigaranın detaylı konuştuk onu mekruhtur haram denmez. Ancak e, yani sağlığa zararlı, ma o, o, sağlığa zararlı bana da baklava zararlı şeker hastasıyım şimdi baklava haram mı şimdi yiyoruz işte şeker 500 olmasına rağmen bazen yiyoruz şimdi bu haram denmez mi domuz eti mi bu ya? Sağlığa zararlı diye haram. E ne sağlığa? Şeker hastalarına bütün şekerler haram o zaman. Böyle şey olur mu yani? Fıkıh böyle mi olur? Onu da fetva diye veriyorlar ha bazı hocalar yani. Sağlığa zararlı, evet. haram. Ne haram diyeceksin? Bazı e, öyle görüşler var. Yanlış. Efendim dinden çıkınca amellerimiz silinir mi? Abdestimiz varsa bozulur mu? Zaten yavur oldun abdest mi <gülüyor> düşünüyorsun ama ince bir mesele. Ben bunu araştırınca ne çıktı biliyor musunuz? Hayır, bence de ince bir şey. Ne çıktı biliyor musunuz? Araştırdım. Abdest bozulmuyor. Vay manas şaşırdım Allah bu İslamiyet ne acayip bir şey. Adam abdestli. Haşa lillah gavur oldu. El fazla. El fâzı küfür. küfürden bir tarafa dinden çıktı. Nikah gitti, hepsi gitti. Ameller silinir mi? Siliniyor. Haç yaptıysa siliniyor. Namazlar hep silindi. Ama yeniden Müslüman olmakla onları kaza gerekmiyor. Ama sevabı silindi, hiç kılmamış oldu. Kenlem yekün oldu. Ama hacci iade gerekiyor. Yani hac hiç yapmamış oluyor bu sefer. Yeniden Müslüman olduysa zengelse yapacak. Namaz mesuliyeti gitti geriden. Namazları siliniyor, oruçları hepsi siliniyor. Bir tek haçta yapması gerekiyor. Yapmamış hükmünde olduğu için. Abdest bozulmuyor. Bozulmuyor derken Müslüman olduğu zaman zaten Müslüman olana gusül müstehaptır. Yeni denizden de çıksa, yeni denizden de çıksa Müslüman olsa müstehaptır bizim mezhebe göre. Bazı mezheplerde mecburidir, bizim mezhepte müstehaptır. Gusül al denilir. Ama dedim ya gusüllüydü, abdestliydi. Mürtet oldu. Abdest bozulmuyor. Ama tabii ki o kadar büyük bir belaya düştükten sonra da bir abdest tazelemek uygun olur yani. Bu de namaz kılmakla biraz niyet'i bulandırır yani. Ama bozu ya fıkha konuşuyoruz fıkha. Yani o abdestle namaz kılınır. Kılınıyor çünkü niyet şart değil bizde. Bizde niyet şart değil. Mesela başını meshetmek abdestin farzlarından biri. Kur'an'da da geçermiş Ağız, burun mesela. Geçmiyor ayette ama. <gülüyor> ama şimdi geçerken yağmur damlasa diyor başına. Şöyle bir dörtte biri sarsa diyor. Eliyle kendi mesniyetiyle yapmasa. abdeste almış parça parça almış. O, o da olur. Elini bir şadırvanda yıkar. Ayağını öbür şadırvanda yıkar on saat arayla. Yani. Şimdi bu arada bozmazsa. Mekruhtur böyle bir şeyler ama o ayrı bir şey o ayrı bir şey. Başına değse su mes oluyor. Kendi eliyle niyet edip sürmeye gerek yok. Hanefi de böyle. Şafii de niyet şart. Hanefi de bu, bu niyet meselesinden dolayı bunda da efendim abdestliydi zaten dinden çıkıyor. O abdest ona bağlı değil. Abdest bizatihi maksut ibadet değil. Namaz için maksut. Bak namaz siliniyor. Abdese silgi çekmiyor. Neden? Abdest vasıta bir ibadet. Bizzat ibadet değil. O sebep o sebepten. Yani ibadetin kendisi bizatihi kurbet mi yoksa kurbete vesile olduğu için ibadet mi? Abdest diye bir ibadet direkt olarak görülmüyor namaza vasıta olduğu için ibadet oluyor. O bakımdan abdest bozulmuyor ama namaz namaz ibadetin ta kendisi olduğu için namazlar siliniyor. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam evlenmek için hangi duayı okuyalım demiş tabii bu kadın mı erkek mi orasını e, değil. çözemedik. Ona göre hap değil ki bu ilaç erkek hormona göre verelim yani dua herkes için geçerlidir ama ben şimdi ezberden ona yani evlenmek için derken mesela 313 Fatiha ne niyetli okudu? 313. bedir eli sayısı. Mutlaka tesir eder. Selamun kavlemin Rabbirrahim bekarlıktan kurtulmak için. 1479. Bunları e, Selam Risalesinde falan sayıları bazılarının var. E, diğer hacet namazları. Mesela dergide de yazdım, söz verdim birkaç ay. Hacet namazları. Bu ayda var bir tane. Hacet namazı ne demek? Ne dileyin varsa demek. <Sessizlik> Namazla yardım isteyin diyor ayet-i kerimede. Hacet namazına temas ediyor. Hacet namazı kılınabilir. Başka bazı, bazı dualar var. Yok kısmet açılsın diye. Evde kalanlar falan şey diyor. Onu da bir dergide yazdığımı hatırlıyorum ben. Ben de burada sanki konuştuk gibi kısmet, hatırlıyorum. Kısmet yani evde değil. kalmış kısmet açılsın diye falan. Duadan hali değil. Her şey Allah'ın isimleri. Mesela Esma-i yazıyoruz her ay Arifan dergisinde. Mutlaka orada şunu yapsam muradı olur diyor. Şu ismi şu kadar okusa. Her isimde var böyle. Allah'ın isimlerinde. Bunları okusun inşallah. Eee Hocam, yine size e, dualar var. E, bir başka izleyicimiz de şöyle diyor. E, peygamberimize Allah'a layık bir kul, Peygamberimize layık bir ümmet olmak için bana dua eder misiniz? Ey Allah Teala, o da bana etsin. Sanki ben layık olmuşum da ona dua edeceğim. Allah hepimizi layık eylesin. Amin. E, ve bir izleyicimiz de piliç ve kırmızı etin. İstanbul ölçülerine göre kesilip kesilmediği hususunda tedirginim. Tedirginim biz de demiş. tedirginiz. Eskiden daha tedirgindik şimdi rahatladık biraz. Neden? Biz mesela şimdi reklam olmasın diye isim vermeyeyim. Bazı kurumlarla görüştük. Misafir de olduk onlara. Bazı arkadaşları da gönderdim fabrikalarına. Boluyor şuraya buraya. Elle kesilen veya sıcak su işlememesi için içinde pislik varken o şeye dikkat eden bazı müesseseler var. Ama biz bunları kurumsal olarak isimlerini veremeyiz bu gibi ekranlarda. Bu reklama girer. İyi de olmaz. Efendim bir başka izleyicimizin sorusuyla devam edelim. İzmir'den Meryem isimli bir izleyicimiz diyor ki eşim alkollü bir yerde garsonluk yapıyor. İş bulamadığı için dört çocuğumuz var. Geçindiğimiz para haram mıdır? E, alkollü yerde garsonluk yapmak bir de taşımaya benziyor. Karson taşıyor, getiriyor, götürüyor. Getiren, götürene de lanet var hadiste. Dolayısıyla haramdır. Ama iş bulmak zor meselesinden çoluk çocuğun da zaruret derken ölmeyecek kadar yiyecek bunu da neyle geçirecek? Dört çocuk diyor. O bakımdan e bir çocuk da olsa can candır. Dolayısıyla helal bir iş aramalı. Gevşeklik etmek için her iki defa haber salmalı. Mutlaka bir helal kapı bulana kadar da burada işte idare etmeli. Zaruret aç kalmamak için. Ondan sonra hemen işi değiştirmeli. Ee, bir izleyicimiz de şöyle demiş Ramazan orucunu Ailevi nedenlerle tutamıyorum Bu da çok ilginç bir şey ailevi nedenlerle... Hiç anlamadım anca ne anladım biliyor musun ne anladınız? Adam erkek evde musallat olursa Kadına Orucunu bozduracak şekilde çünkü cinsi münasebet şey, Bazısı inatına yapar böyle şeyler Ama bu adam eğer oruca inanmıyorsa Zaten kafir olur nikah düşer Ve oruca inanan da kendi tutmasa bile Nasıl böyle bir şey yapar ya? İftardan sonrası mı yok yani Vallahi. Öyle anladım ben aileviden tutamıyor Hastalık değil. Evet. Ne demek ailevi? Yani ayrıntı Neyse yani, yazılamayan bir kadar şey demek. Yazılamayan evet. bir şey olduğu anlaşılıyor. Ee, bunun yerine pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyorum Ama kabul olur mu Ama pazartesi, perşembe, demiş. oruç, nafile, sünnet, farz geçmez. Onu kaza niyetiyle tutuyorsa güne günden ödemiş olur. Çünkü bu anlaşılan niyet etmiyor. Kefaret yüklenmiyor. Belli bunun bir nedeni var. Niyet etmiyor. Yani niyet edip bozsa kefaret olur. O zaman peş peşe tutacak, pazartesi perşembe olmaz. Ama kaza güne günlerde, pazartesi perşembelerde de öder onu güne gün. Yani 30 günü birkaç aylarda öder. Ama sünnet sevabı alamaz. Bir de burada ben zaten sünnettir nafile oruç tutuyorum derse yine kazaya gitmez. Evet yani hayır şöyle de demek ki e, 30 gün peş peşe oruç tutamıyor. Onu da Yoksa tutamıyor. Arada tutuyor, iki gün arada tutabiliyor. Arada pay bırakıyor demektir. Evet. Yok Neyse, kaza orucu güne özel. gün gibi olanlarda aralıklı da tutsa gününü tamamlarsa borcunu öder. Ama Ramazan'da tutamaması çok acayip bir şey. Böyle bir ailevi neden kabul edilemez. E bu ayrılma sebebidir eğer ki böyle bir ailevi durum varsa da. Farzı farza engel olan noktada durulmaz. Fıkıh olarak konuşuyorum. Öyle mi? Namaz da aynıdır, oruç da aynıdır. Yani eşi kadın veya erkek. Haç fark gibi etmez. değil. Haç bana mahrem lazım. Sen beni götür dese adama adam ben götürmüyorum dese bu ayrılık sebebi değil. Ama namaz kıldırmıyorsa, oruç tutturmuyorsa, çünkü kadının mahremi kocası olmasa, oğlu olur, kardeşi olur, dayısı olur. Yani yoksa da düşer. Ama namazın düşeri yok ki, orucun düşeri yok ki sağlıklı insandan. E, dolayısıyla bu alevi neden? Kabul edilemez. Bu işin düzeltilmesi için, yani ayrılıksa da ayrılık. Buna müsaade edilmez bir şekilde durup da aralarda oruç tut demeye. O da ayrı bir mesele. Evet yani sadece bu Dorcu sebeple... Borcu mi öden ama sen burada niye duruyorsun? Böyle bir ortamda kalmana gerektiren... Bu ortamda kalma konusundaki ısrarın bir müeydesi yaptırımı var mı? Yok ama bu, yani, bu ben hanım İslami için... bir kurallar çerçevesi olsa müeydesi var tabii. Evet, Ayırtırlar. Öyle mi? Mahkeme ayırtır. Ya izin vereceksin der, izin vermişse ayırtır. Evet. Zaten bu izin vermeme gibi bir şeyse kafirlik gibi bir durum söz konusu. Kendi tutamayabilir insan, günahkar olur. Ama karşı tarafa engel olmak Müslüman işi değil. Evet. Yani şey olarak söylüyorum karine olarak şahsı tanımıyorum Tabii ki. karine olarak ben tembelim kılmıyorum ama kılamazsın kıldırmamak karine olarak iman karinesi değil inkar karinesidir ama kendi kılmamak tembellikten de olabilir kendi tutmamak gevşeklikten de olabilir açlığa dayanamaz keyfine düşkün adamdır günahkar olur kafir olmaz ama adam tutuyor gönül hoşluğuyla onu niye engelliyorsun ya bu şerhi bakımdan diyorsunuz. E, ayırma sebebi. Yok. ayrılma sebebi. Tabii diyorsunuz. öyle farzları farzlarda şey yok. E, şimdi bir başka izleyicimizde de karım evi terk etti, kayınvaliden boşanacaksınız diyor. Çocuğumun yüzünü göstermiyorlar. Dini açıdan ne gerekiyor Ne gerekir, yapmalıyım dersen demiş. bana ben de Ventesburu hayırlı olup sabretmeniz hayırlıdır ve sulh hukayir barışı yoluna gitmeniz hayırlıdır. Bayağı bir yıllar da geçse sabır iyi bir şeydir ama ben boşanmak istiyorum. E onda o da sana Allah özgürlük vermiş. Dinde o da var serbest. Boşan. Yani eşi de terk edip gitmiş. E, ayrılabilir. Evet. Ama mümkün mertebe ayrılmamak için her çareye başvursunlar. Alttan aslında. Ee, yine benzer bir soru. Daha doğrusu daha önce sorulmuş soruların bir benzeri. Ee, çok namaz borcum var demiş bir izleyicimiz. Sünnet namazları kılmıyorum. Sünnetlerin yerine Kaza namazı kılıyorum. Aşi, sünnetin yerine kılıyorsa o başka. Evet. Ama hem sünnet hem kazayı bir niyette yaparsa Sünnetlerin caiz Sünnetlerin yerine diyor. Yerine şöyle aslında Hanefi mezhebinde sünneti ayrı kılacak. Kazayı ayrı kılacak. Şafii ise Sünneti hiç kılmayacak. Sırf borçları ödeyecek. Ama bu kardeşlerimizde şöyle bir çelişki var. Şafii kardeşlerimizde de. Sünneti kılmıyor millet kılarken oturuyor böyle bir de. O zaman kalk kazanı kıl. Onu da kılmıyor. Bizde sünnet yasak diyor kazan var. O zaman kalk kazanı kıl. Şimdi Şafii'de olsun, Hanefi'de olsun. Kaza borcu olan ne yapacak biliyor musun? Zaruri ölmeyecek kadar yaşayacak. Yemesi, içmesi, çalışması. Ölmeyecek kadar yaş zaruret çalışacak. Geri kalan bütün vakitleri kaza borcunu artacak. Bu filmleri seyrediyor. Maçları kaçırmıyor. Dizileri seyrediyor. Sünnete geldim bir dört rekat. E ben Şafii'yim veyahut Hanefi'yim ama sünnet kılmayayım. E tamam da sen önce dizileri bırak da kazalarını bir tamamla kardeşim. Sana da kıyamete kadar sünnet kılma demediler hoş. Yani bu ne perizli ana ya? Bu çelişçi içinde bir şey ya. Yani madem sünnet kılmıyorsun... Yani burada insan zaafları mı devreye giriyor? Tabii de sünnet kılmıyorsan tembellik de giriyor. Sünnet kılmıyorsan o zaman kazanı kıl. Kazayı da kılmıyor. Günde bir günlük kaza. Günde bir günlük kaza mı olur? Sen zaruri ihtiyaçlarını çıktığın zaman 20 günlük kaza kılarsın günde. Vakitin bol. Fuzul işlere vakit veriyorsun. Sen borçlu öleceksin o zaman ahirette. Sünnet kılmamak ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey şimdi. Hocam bir ara daha Ama göreceğiz. annefi mezhebinde sünneti ayrı kılabilir yani. Kılması caiz. Evet. Ama eğer ki ben sünnetleri kılacağımı onu kılarsam kazam daha çabuk biter diye bir endişesi varsa vakit bakımından tek niyette cem etmesin, kazaya niyet etsin direkt hepsine. Evet. Efendim, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza verilen cevaplarla devam ediyor. Son bölüm için kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Ve az önce sorduğumuz sorunun bir benzeri, bankadan verilen promosyon nasıl kullanılmalıdır, hükmü i̇şte, nedir? Işte kendi çok muhtaçsa, demin dediğimiz gibi zaruri ihtiyaç, anlattık. Artık yiyecek içeceğine kadar böyle zaruri şey yoksa ama öyle bir kilo pastırma almak için değil yani. Yaşamak için gerekli şeyleri harcayamıyor, yok parası. Muhtaç ise kendi kullanır. Muhtaç değil ise muhtaçlara verir ama bankada bırakmaz. Oraya destek olmamak için alır. Evet. Ee, hocam, Kur'an'da çocuk olması için dua var mı? E, var da Rabbin Lâh-i hayrul Zekeriya Aleyhisselam çocuğu olmadı. Ya Rabbi beni tek bırakma. Varislerine duası var. Zekeriya Aleyhisselam nasip oldu. Şey Yahya Aleyhisselam nasip oldu ona evlat olarak. Bu dua neticesinde. Yani Meryem Suresinin e, ilk sayfasındadır ama şu anda Kısırlık için falan yazdım bayağı. Çörekotu mucizesi kitabımda var. Ama bunu şimdi tam kitabını hatırlayamıyorum. Yazdığımı. Dergide de tam. Yalnız e, Zifaf Adabı diye bir kitabım çıkacak ya bu evlilik serisinde. 13.sü. O Zifaf Adabı'nda bayağı bir bölüm yaptık buna. Kısırlık, iktidarsızlık, çocuk olması için. Hatta oğlan çocuğu sipariş. Oo. E, yani bazı şeyler var. Kitaplarda adak. Muhammed koyarsan ilk çocuğumun adını Muhammed Olursa Muhammed koyacağım diye adarsan erkek olur. Mesela bu gibi şeyler var. Bir tecrübe sabittir yani. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Elbücerref. Elbücerref. <gülüyor> <La> <gülüyor> ee, şimdi bir izleyicimiz şöyle demiş efendim. Bir kadın hamileyken saç kesebilir mi? Halk arasında kesilmez deniyor. Ee, bir de o, o kız işte çocukları. O işte batıldır o. O batıl, hurafe o. Yani hamile kadın saçını keser. Keser. niye kesmeyecek ya? Yani bilmiyorum bir de kız çocukları erkeklerden daha az süt emer deniyor. Öyle hiçbir şey yok. O da Batı'da kurafedir. Ee, süt emme süresi Kur'an-ı Kerim'de Vel validetiy rzu'ne ah. emzirmeyi tam yapayım istiyorsa diyor. Tam iki sene emzir diyor. Yalnız bir ihtilaf var. İmam-ı Azam 30 ay diyor. 2,5 yıla tekabül ediyor. Ve şehra. Başka bir hatta ama hamileliği ve sütten kesimi 30 aydır diyor ama İmam Azim orada sütü de 30 aya çıkartmış. Yani ama 30 aydan sonra emzirmek de caiz değil. Haram olur. Bazıları da 4 yaşına 5 yaşında emziriyorlar. Hemen var. Caiz değil. Orada bir sınır konmuş. Şimdi pek emziren de yok Şimdi oca. yok da evvelce varmış ama. 4 yaşına falan duyuyorum. Caiz değil. Ama emzirme süresi normal madde 2 sene diyelim. Bu sürede erkek, kız, çocuk eşittir. Hiç öyle eksik bir şey yok. Evet. Bir izleyicimiz hocam demiş babam akciğer kanserinden vefat etti. Banka kredileri ve kredi kartı borçları vardı. Ödeme gücümüz olmadığı için reddi miras yoluyla borçları reddettik. Bu günah mıdır? Ahirette sıkıntı yaratır mı? Şimdi reddi miras yolu derken babanın terikesinden ne kaldı? Yani terikesi, öyle anlaşılıyor ki babadan da kalmadı. Gideri Gelirinden yani çok. Yani şöyle yapmaları lazımdı. Babanın e, bıraktığından e, borçlar ödenir evvela. Bu borçlar o paradan ödenmeliydi. Oradan da yani or, onu miras diye bölü, bölüşmeden o ödenmeliydi. Sen şimdi onu bölüştün de ondan sonra da hiç kimse geçilemiyor dersen tamam. Baştan yanlış yaptın. Ama yok. Şimdi hukuki açıdan reddi miras demek. Mirası da almıyor. Tamamını reddetmek almıyor. E çünkü neden bana. miras yok ki o? Şu öbür türlü miras alır borcu da öder. Tabii. Ya yok, yok. veya e, var olan miras Ödemiyor. borcu karşılamıyor. O zaman bunlar mesul değildir. E, fa zaten faizi ödemekle hiç mesul değiller. Faiz ödenmeyecekti. Ana parayı ödemekten sorumlu olabilirlerdi. Ama para yok, mal yok, yok, reddi miras yapmış. Bunların da durumu yok. Zaten mesul olsa da adam olur ölen. Çocuğu olmaz. Evet. Ee, efendim bir izleyicimizde adak kurbanını adayan kısmı kesecek yoksa çocuğun ailesine mi kesilecek? Ee, adayan demiş. kişi adak kurbanını adayan kişi adayan parasını kişinin, verecek evet. kesecek. Ama eliyle kesmek şartı yok. Vekil eder. Birine vekalet verir kestirir. Çocuk dediğine yani adak kurbanını, bu acaba hakika kurbanını mı kastediyor bilmiyorum. E, adak kurbanını adayan kişi mi kesecek yoksa çocuğun ailesi mi kesecek? Hmm. İlerisi yok mu da? Yani o e, kadar O kadar. E tamam yani. Cevabınızı bekliyorum. E, ce adak yani adayanı bağlar. Ama adada da sonra para ösü yok. Bir koyun kesmeye aileden yardım alabilir yani. Ama borçlu değiller yani. Ha, anladım. Yani şimdi e, intikal etti. Evet. Yani adak kurbanının bedelini adayan kişi mi kişi karşılayacak? karşılayacak sanki adayan öyle gibi? Adayan kişi karşılamak zorunda. Yoksa çocuğun ailesi mi? Aile değil bu Diyet gibi zannetti geçen. Yani o diyet akileye, ailede yardımlaşıyor. O büyük paralar da böyle adak işinde. Evet. Efendim şey değil yani. Ee, bir izleyicimiz de Gaziantep'ten e, bir SMS göndermiş. Ben polis olmak istiyorum ama annemler izin vermiyor. Günah mı açıklar mısınız demiş. Şimdi orada annesinin niye izin vermesi var. Ne rağmen var? E, tercih dolayısıyla mı günah diye soruyor. Şimdi eğer annesi şöyle mesela oğlum namazlarını doğru kılamazsın veya sakal tıraşı mecburiyeti var. Mesela bazı hassasiyetler var. Burada caiz olmayan işler oluyor. Veyahut efendim e, ne bileyim bazı şey de var. Kitaplarda da yani kolluk gücüne dayanarak haksızlıklar insanlara e, bir efendim polisim havasıyla Milleti korkutma gibi de bir vasıf kazanma gibi, vasıfı kötüye kullanma gibi durumlar da olabilir. Yani işin vebali tarafı. Vebal bakımından mesuliyetli iş, evladım girme bu işe gibi diyorsa anasını dinlemesi uygundur. Hatta dinlemelidir eğer namaz mamaz gibi sıkıntılar olacaksa. Ama kader noktasında anneler hassas olur. İşte öldürürler seni de işte e, operasyonlara gidersin de vurulursun edersin. ek ekseri o cani bir düşünür. O geçerli bir şey değildir. Yani kader hassasiyeti asla geçerli değildir. Yazılan olur. Dolayısıyla o noktada anneyi dinlemek zorunda değildir. İsyan da etmeyecek, bağırıp çağırmayacak, gönlünü alacak ama bildiğini yapacak yani. E, 28 yaşındayım. Namaza başlamam için hep bir şeyler engel oldu. İman zayıflığından mıdır acaba diye sormuş. Yani tabii ki iman zayıflığı derken iman böyle külöylen şişman zayıf gibi insan gibi ölçemeyiz. Ama nuru zayıf deriz. İman artmaz, eksilmez el-i göre. İmanın nuru zayıf. Şimdi bir yere gittik. Ramazan günü oruç tutamıyorum dedi birisi. Burada bir iftara geldik bir yerde. Bir içkisiz yer var burada. Adını vermeyeyim. Reklam olur. Ondan sonra bizim de kayınpeder var. Adam da dedi ki hocam dedi, ben oruç tutamıyorum. Ya hasta mısın? Allah şifa versin dedim. Yok ya dedi. Sapasağlamım. Öğleni geçiremiyor. Öğlene kadar tutuyorum. Öğleni depoluyorum. E niye buluyorsun? Hastam yok. Hastadayım. Dedi iradem çok zayıf dedi. Bizim dedi, senin imanın zayıf dedi. <gülüyor> dedi. O da aklıma kaldı o günden beri. Şimdi ee, dolayısıyla Burada bir iman zafiyeti ek, Yani imanlı yarı yarı iman eksilmez o manada değil İman herkesin imanı bir bütündür Nur bakımından zafiyet var Hocam şu soruyu da cevaplayalım ve doktayı koyalım ee, Ben 62 gün Kefaret urucu tutuyordum 34. gün abdest alırken istemeden su yuttum Kefarete baştan mı başlamak Baştan başlaması lazım Öyle mi? Çünkü, tabii, bu Unutmak mazerettir Yanılmak mazeret değil Bu istemeden yuttum dediği Unutarak, oruçsuzum zanneterek değil, bu hatayla yuttu. Sehven. Yani sehven yuttu, bu mazeret değil, sıfırladı, yeniden başlayacak. Unutarak, isterse yemek yeseydi bozulmazdı. Evet, bayağı evet. E, zorlu bir e, durum demektir. 34'ü baştan başlayalım, başlayalım. başlayacak. Efendim teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu haftada... Ama şunu diyelim, eğer ki zaten nafileden öylesine bir kefaret tutuyorsa, devam etsin ileriye. Ama kefaret varsa borç üzerinde, baştan başlasın. Bazıları böyle bir şey için kefaret tutuyor. Sevap olsun diye. Anladım. Öyleyse devam etsin. Öyleyse ileri devam etsin. Ama belli Borçluysa, bir... Borçluysa, kefareti mucik kefaret iş yapmışsa borcu. sıfırdan başlasın. Evet değerli izleyiciler bu sözlerle bu haftaya da noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın.